Sayın Başkanım, Sayın Fazlaoğlu, kıymetli misafirlerimiz, kurumumuzun hazırladığı ve her ay bir defa gerçekleştirmeyi planladığımız Felsefe ve Bilim Tarihi Söyleşilerine hoş geldiniz. Söyleşi serimizin ilk konuşmacısı, İhsan Fazlaoğlu hocamız olacak. Hocamızı felsefe-bilim tarihi ile matematik tarihi felsefesi üzerine yaptığı çalışmalarıyla tanıyoruz. Kendisi aynı zamanda kurumumuzun bilim kurulu üyesi ve bilim ve felsefe komisyonumuzun da başkanıdır. Bu söyleşilerin hazırlanmasında ve bizlerin bugün bir araya gelmesindeki katkılarından dolayı İhsan hocamıza da huzurlarınıza teşekkür etmek isterim. <gülüyor> Hocamız bugün bizler için bilim tarihi ile bilim felsefesinin ideolojik ve psikolojik temelleri üzerine bir konuşma yapacak. Programımız yaklaşık olarak bir buçuk saat kadar sürecek. Ee, i̇lk kısımda İhsan Hocamız konuşmalarını gerçekleştirecekler. İkinci kısımda ise siz e, kıymetli katılımcılarımızdan soru ve yorumlarınızı alacağız. İhsan Hocamızı dinlemeye geçmeden önce e, selamlama konuşmalarını yapmak üzere kurum başkanımız Prof. Dr. Sayın Birol Çetin'i sahneye davet ediyorum. Kıymetli misafirler... Aslında bir an önce başlamak lazım. Bir buçuk saat sürecek. Dolayısıyla ben çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Ama sizlerin desteğiyle bu tür faaliyetleri devam ettireceğimiz için inşallah bundan sonraki söyleşimlerimizde de birlikte olalım diye ben söz almak istedim. Bizim bilim tarihi kol komisyonumuz ilk faaliyeti aslında bu. Öncesinde bu literatürle ilgili kütüphanemizin eksikleri vardı, o sağ olsunlar. O yeni listelerle güncelledik kütüphanemizi, yeni alımlar. Neşe Hanım da burada e, kol komisyonlarımızın çalışmaları sonucunda e, böyle bir başlangıç yaptık. Bundan sonra da farklı konularda e, programlarımız olacak inşallah. E, bizleri yalnız bırakmayın diyorum. Hoş geldiniz her şeyden önce. Hocam buyursun. Başkan, değerli hocam, kıymetli meslektaşlarım, sevgili arkadaşlar. Öncelikle ben de Türk Tarih Kurumu'nun bu güzel faaliyeti için e, başkanın şahsında Sevile Hanım, nerede göremedim, Sevile Hanım ve diğer mesai arkadaşları hepsini tek tek ismini hatırlamıyorum. E, kendi ismimi de zor hatırlıyorum bazen. E, tüm emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ee, Sevil Hanım da çok yazıştığımız için evet. ismi aklımda kaldı. Yoksa Ebru Hanım vardı, Selma var, var. Hanım var. Hepsiye teşekkür ediyorum bu emekleri için. Gayet güzel bir program olduğu kabul eden hocalarımıza da burada ayrıca teşekkür ediyorum. <gülüyor> Şimdi bu bir akademik ders değil tabii, bir seminer de sayılmaz, bir tür böyle dertleşme gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir konu aklıma nereden geldi? Önce ondan başlayayım. 2000 9'da e, Özbekistan, o zaman ben Kanada'da McGill Üniversitesi'nde bir proje yöneticisiyle yapıyordum. <gülüyor> Ulu Bey e, okulu diye bir e, uluslararası sempozum yaptılar. Biz de oradan bir grup arkadaşla katıldık. Şimdi orada e, Özbekistanlı yetkililerin e, meseleye yaklaşımını e, incelediğim zaman göz, yaklaşık bir 15 gün falan kalmıştım. <gülüyor> Şunu gördüm. Yeni kurulmuş bir devlet ıslarla kendisinin pozitif dediğimiz bugün ya da exact science dediğimiz bu matematik bilimlere olan katkısını öne çıkartmaya çalışıyor. Ben ıslarla Semerkant Matematik Astronomi Okulu'nun esas itibariyle matematik astronomi üzerine yoğunlaştığını böyle tanındığını ama başka ilimlerde de işte mantıkta felsefe dediğin ilimlere de ürün verdiğini söylememe rağmen ya İhsan Bey oraları fazla karıştırmayalım e, dediklerine şahit oldum. Şimdi o zaman fark ettim ki yeni kurulmuş bir ulus devletin e, bugün bilim dediğimiz, onun tanımı ayrı bir konu ama bilim dediğimiz alana yaptığı katkıları vurgulaması ve öne çıkartması esas itibariyle e, kendi içine yönelik bir şeyden çok uluslararası tanınılıkla alakalı bir şey. Bunu kafama not aldım. Daha sonra TİKA Türkmenistan'da bir proje yaptı ve konuşuydu. Türkmenistanlı bilim adamlarının, bilim insanları değil tabii o zaman bilim adamları diyorlardı. Yeni çıktı bu. bilime, teknolojiye katkıları. Allah Allah yani Türkmenistan yoktu ki nasıl bir şey verilebilir. O zaman Süreyya Er Hoca oradan soruluydu TİKA'dan. E, hocam dedi, bunu biraz siyasi olarak düşünelim. Hani böyle bir şey istiyorlar, bizden yapalım. Tamam, biz işte e, hazırlandık bir ekiple, e, hatta pratik uygulamalar da yaptık. Oraya gittiğim zaman da benzer bir şeyle karşılaştım. E, dini ilimler, işte artık <gülüyor> motazı geçmiş, felsefi bilimlerden çok matematik bilimler e, üzerinde yapılan çalışmaların öne çıkartılması... Ve e, bununla gündeme gelme peşinde Türkmenistan'da. Nitekim e, Türk Büyükelçiliği bir resepsiyon verdi. Biz bu resepsiyona katıldık. E, Türkmenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı dedi ki elçi beyi, elçi beyi güzel hoşça <gülüyor> e, Hocalarımıza bir sorar mısınız? Mervi gezdiler mi? Gezdik dedik. Anlatabilirler mi? Tabii böyle deyince herkes bana döndü. Hocam buyur. Dedim ki altını mı anlatayım üstünü mü? Şimdi tabi çok zeki bir bürokrat. Hemen anladı burada bir incelik var. Hocam dedi ikisini de anlat. Dedim üstünde fazla bir şey kalmamış. Malum Moğollar. Altına gelince başladım. Nişabı, Ömer, Ayam Haraki, İsfizar. Bir girdim. 45 dakika hiç farkında olmadan bir konferans vermiştim. Şimdi o bürokratik kimliğiyle oturan o kişi birden ayağa fırladı. Bak Doğanım dedi böyle. Meğer Doğan ana bir kardeşlere denilmiş. Herkese söylenmez. Kardeş baba bir. Doğan ana bir Türkmencede. Doğanım dedi sen neredeydin dedi ya. Biz dedi gidiyoruz uluslararası toplantılara. Siz kimsiniz? 17 yıllık uydurup bir devlet. Bak şimdi dedi gelsinler dedi bak. Başlayacağım onlardan yandan dedi. Şimdi bir baktım ki milli kimliğin inşasında çok önemli bir essuman bilim tarihi düşünce tarihi. Ha, o zaman şunu karar verdim. Dönüşte bu bilim tarihi kavramının ortaya çıkış çıkışındaki ideolojik ve psikolojik nedenler nedir bir araştırayım. Ve bu konuşmanın hikayesi de bu. Şimdi bilim kavramı esas itibarıyla düşünüldüğünde tırnak içinde işte yanlış bir kavram çünkü. Gerçeklik sahnesinde bilim yok. Bilimler var. Değil mi? Matematik var, fizik var, biyoloji var. Peki niye bilim diyoruz? Bilim tarihi. Halbuki biz bilimlerin tarihini anlatıyoruz. Bunlardan bağımsız bir bilim var mı? Yok. Aynı şekilde bilim felsefesi de böyle. Tek bir bilim yok ki onun felsefesi olsun. Matematik felsefesi var, fizik felsefesi var. Değil mi? Ha, aslında var. Nedir o? Bilim derken bizim kastettiğimiz belli bir yöntem. Bu yöntemin altına düşen bilgiye bilimsel bilgi diyoruz. O bir sıfat, bilimsel, scientific ne oluş dediğin de o bir sıfat. O sıfat bir küme oluşturuyor. O özelliği, o yöntemsel özelliği taşıyan bilgiye bilimsel diyoruz. Bunu da en güzel 1814'te Laplace'in yayınladığı olasılık üzerine felsefi bir deneme kitabında anlattığı meşhur biz bilim felsefene Laflayıs'ın cini ya da şeytanı diyoruz. O hikaye veriyor. Nedir o? Bir üst bir insan e, tahayyül ediyor. E, öyle bir e, insan olacak ki bu. E, mekan zaman sahnesinde bir nesnenin konumu, bunun hızı ve buna uygulanan fizik kuvvetleri bilecek. Buradan hareket ederek mekanik bir tüme varımsal algıyla gelecek bin yıldaki e, olup bitenleri görecek. Geçmişteki bin yıl olup bitenleri görecek. Bu mekanik tüm arımsal yöntem aslında bilim dediğimiz hadise, Özellikle e, Bacon'dan başlayıp Galle üzerinden ama Newton'un son halini verdiği yapı. Ha. Şimdi bu e, şekildeki bir bilim anlayışı, ki bu bugün öyle değil, bu değişti tabii. Ömkinik, e, mekanik, matematik bir karakteri var şüphesiz. Bu bilim teknolojiyi de ürettiği için 1800'lerin başından itibaren... O teknolojik üretim ya da sanayi devrimi diyelim daha teknolojik biraz daha geç ama tekno dediğimiz ya da teknologos dediğimiz yapı e, Avrupa ya bir güç veriyor biliyorsunuz kolonyalizm e, zirve yapmaya başlıyor ve 1850'lere falan gelindiğinde şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Ya bu teknolojik gücü bu dünyayı ele geçirme sömürme gücünü nasıl elde ettik? İşte e, teknolojik aletlerle silahlarla bunu nasıl elde ettik? Bilimle Ha bir bakıyorlar ki bilim dediğimiz hadise ilginç bir şekilde kültürün dominal karakteri haline gelmiş. Yani zamanında bilim kelimesi yok biliyorsunuz. Bilim kelimesi 1837'de William Wewell'in e, History of Experimental Science e, ya da History of e, of Experimental Science adlı kitabıyla çıkıyor. Ki science bile kullanamıyor. Experimental demek zorunda kalıyor. 1890'da Viyana bilim ün, fakültesi kuracaklar ama adı ne koyalım diye tartışıyor adamlar en sonunda Experimental Science Department of ya da Faculty of Experimental Science demek zorunda kalıyorlar. Yani bilim kavramını tek başına kullanmak kolay bir şey değil. Bu konuda çok güzel makale var İngilizce History of Science, History of ya yani konsept olarak kavram olarak bilimin bilim adamı kavramları nasıl ortaya çıktı. Biliyorsunuz işte bir Nature filozofu vardı. Klasik Orta Çağ'dan gelen. Sonra buna Nova Scientia ya da Nova Natural filosofi gibi bir kavrama dönüştü. Daha sonra bu bildiğimiz bilime evrildi. Şimdi bu bilim, bu şekilde tanımladığımız bilim Newton'dan sonra şişede durduğu gibi durmadı. Tüm yapılara uygulanmaya başlandı. Beşeri bilimlere, dine değil mi? Yani bu yönteme göre bu tüme varımsal biliyorsunuz tüme varımla evrensel barışı kurma iddiası var. Yani biz eğer bu mekanik Laptayıs'ın anlattığı bu mekanik tüme varımsal algıya göre çalışan bir zihniyetle baktığımız zaman biz evrensel barışı bile çözebiliriz. Çünkü tüm anlaşmazlıklar e, veri yetersizliğinden ve bu verilerden hareket ederek yaptığımız genelleme eksikliğinden kaynaklanıyor. Eğer bunu yaparsak ne kabul edelim ki diyor. Şimdi bu <gülüyor> bu tarz bir bilimin <gülüyor> kültürdeki merkezi konumu e, Batı için, bat, şu an Batı derken Batı Avrupa için bir sıkıntı yaratıyor. Bu sıkıntı çok eski bir sıkıntı aslında. 18, 1725'te e, bat, e, Vico e, Nova Scientia'yı yayınlayarak aslında Nova Scientia'ya karşı Nova Scientia e, kozunu ortaya koyuyor. Şimdi bak, bakın bir Nova Scientia var, Scientia, Science demek değil yalnız bilgi demek. E, ya, ilim kelimesinin tercümesidir latinceye. Nova Scientia kitabını yazarak ki Newton 1727'de öldü. Ona da gönderiyor bu kitabı. Diyor ki kardeşim yanlış yapıyorsunuz. Sizin Nova Scientia'nız fiziksel dünyaya has edilmeli. İnsan bununla bilinmez. Dil bununla bilinmez. Masallar, edebiyat, sanat, müzik. Esas Nova Scientia benim kurduğumda adama deli muamelesi yapıyorlar. Hatta meşhur onun yazdığı çağımızda kendi çağını kastediyor. Çağımızda e, bilme yöntemleri üzerine belki de ilk sistematik yöntem mukayeseleri e, kitabıdır. Ki Türkçe'de çevrildi zannediyorum. Tal Talip Karadayı tarafından Manisa Felsebe'nin başkanı da tarafından çevrilmiş olmalı. E, ben İngilizcesine bakmıştım. Yani e, yöntem meselesi, o bilim tarihi ve bilim felsefesi bilimi kastediyorum. E, dolayısıyla e, Avrupalılar bir ikilemin içinde kaldılar. Bir tarafta e, Nifton'cı Perspektifin son halini verdiği bir Nova Scientia var. Bir taraftan da Viko'nun iddia ettiği daha çok Geistik diyeceğimiz daha sonra manevi bilimler beşeri ve toplumsal bilimler diyebileceğimiz tarih gibi psikoloji gibi bir Nova Scientia var. Buna biliyorsunuz batı kültüründe iki kültür kavgası ya da iki kültür problemi denir. Büyük bir kavgadır bu. Bununla ilgili Two Cultures diye bir sürü kitap var. <gülüyor> yani doğaya ilişkin geliştirdiğimiz yöntemle o mekanik tümevarımsal algı içinde yakaladığımız fizik bilimlerini kurduğumuz yöntemle e, insanın inşa ettiği hayatın yani tabiat ve hayat kavgası diyebilirsiniz buna. Ya da Nature-Nuture kavgası diye literatürde de geçer. E, bu e, şeyi e, in, manevi bilimleri, gastrik bilimleri Hocam ben 3 saat konuşurum onu söyleyeyim size. Ee, başladık girdik. Bilebilir miyiz kavgası var. Büyük bir kavga bu. Çünkü din işin içine giriyor. Siyaset işin içine giriyor. Biliyorsunuz e, Niftoncu sisteme göre devlet diye kitaplar yazılıyor bu dönemde. Nifton aynı zamanda bir papazdır. Papaz derken Histan anlamında değil kendi dininin papazıdır. Niftoncu kiliseler kuruluyor. Bu Avrupa'daki kültürü bir meydan okuma. Bir sürü problemler var. Neticede bu iki kültür problemini çözmek için şöyle bir teori geliştiriliyor. Bunu da Kant'ın talebesi olan, çünkü Kant e, aydınlanma nedir'in son bölümünde çok dikkat edilmeyen ki belki de ilk yazıyı ben yazdım bu konuda. Almanca'ya da tercüme edildi hatta Viyana felsefe bölümü bu vesileyle beni de davet etmişti. E, orada makine insana e, gidiliş var diyor şey. Kant yani insanın makineleştirme iddiası var özellikle Le Martin aydınlanmada. Bu insanlık onuruna yapılacak en büyük saldırıdır. İnsanın özgürlük sorununu ve insanın bir ahlak varlığı olarak elde tutulmasını bizim sürdürebilmemiz için bu iddiadan vazgeçmek gerekir diyor. İnsanlık onuruna yapılacak en büyük saldırıdır diyor Kant. Şimdi bu nereden kaynaklanıyor? Ee, bizatihi kendi felsefesini yaptığı Niltoncu bilme tarzından kaynaklanıyor. Fakat dikkat edin Kant'tan çıkan bir dal, Herder öğrencisi ki, Herder'in ilk kitabı yanlışlıkla Kant'ın adına yayınlanır denir literatürü. Ben bunun yanlış olduğunu düşünmüyorum. Tarih felsefesini kuran Herder, bence bilerek Kant'ın adıyla eser yayınlatıyorlar ki, kamusal bir e, karşılık bulsun. Sonra Kant bir yazı yazarak yayıncıya, ya bu benim değil, e, öğrencimin ama iş işten geçmiş, kitapta atılmış ikinci baskı düzeltiyorlar. Herder'le başlayan bilim felsefesi işte malum Şelin Kengelle kadar sonra Diltay'e kadar devam edecek süreç içerisinde Gaistik bilimlerin ee, su, şeyden doğa bilimlerinden farklı olduğu Gaist biliyorsun Türkçe Osmanlı Türkçesine klasik manevi olarak manevi bilimler manevi din demek değil çok yanlış anlıyor. din maneviyatı bir cüzüdür. maneviyat insanın yapıp ettiği her şey müzik de maneviyatımızla ilişkilidir sanatta. Yani maneviyat demek anlam değer dünyası demek, mana kelimesinden. Yani ins insanı intentio nesinden türemiş. Yani bir <gülüyor> <gülüyor> intentio kavramını biliyorsunuz. Yönelimsellik Brentano'nun çağdaş felsefeye yerleştirdiği bir şey ama bu Ibn Sina'dan e, hatta Aristoteles'e kadar gider. Fakat özellikle Ibn Sina'nın temellendiği bir kavram. Yani insan yönelim yöneldiği bir şeyi anlamma dönüştürür. Bu anlam. Ee, bir kere vaz edildikten sonra insanın mesela bu sadece bir e, maddeden yapılmış şey değil aslında insanın kastını, niyetini, e, yönelimselini de içerir. İşte camiler de öyledir. Onlara biz taş yığını olarak bakmıyoruz. Orada bir anlam değer tecessüm etmiş, cisimleşmiş varlıklar olarak duruyor. Buna intentualitenin cisimleşmesi diyoruz. E, dolayısıyla e, bu intentualitenin bilimini yapıyorlar ve buna da şöyle bir şey çıkıyor. Bilim Acaba Descartes'in kogitosunun e, kant üzerinden devam eden sürecinde soyut bir özne tarafından, meta-historik ve yapılan ve Laplace'in e, süper zeki olarak kabul ettiği bir varlık tarafından mı üretiliyor? Yoksa zaman mekan sahnesinde tahassül içerisinde yaşayan canlı bir insan tarafından mı üretiliyor? O zaman bilim de tarihsel bir şeydir. Dolayısıyla e, böyle meta-historik, bir bilme yöntemi yoktur. Yani mekanik, algısal, tüm tümevarımsal algıya dayanmaz. Dolayısıyla bilim de tarihidir. Öyleyse bilimin tarihsel olması, bilim tarihinin temellendirmesi gereken bir şey. Nedir bu? Bilimin ekonomik, politik, ticari, askeri hatta psikolojik sahiplerle ilişki içerisinde olduğu, hiçbir zaman süper zeki bir insanın soyut bir öznenin ürettiği bir yapı olmadı. Dolayısıyla Avrupa'da bilim tarihi kavramının ilk ortaya çıkması bu sorunu çözmek içindir. Yani Auguste Comte Positives'in zirve ismi ama aynı zamanda bilim tarihini teknik alanda kullanmaya başlarından biri. Bu da çok ilginç. Yani acaba biz bilimi bu şekilde tanımlıyoruz ama bu bilimi insansızlaştırıyor. Çünkü özne soyut olunca orada bireyler yok ki tek bir insan varmış gibi hani transandantal ego ya da transandantal ben dediği kantın. Halbuki yeryüzünde özne yok, özneler var. Bir çokluk var ve bu toplumsal yapı içerisinde üretiliyor. Bu özellikle bu e, çerçeve biraz da Marxist teoride gelişince e, bilimin e, toplumsal mekanizmaların, altyapı sistemlerinin, ekonomik yapıların ürettiği bir yapı olduğu da gösterince, sosyoloji okulu falan onlara girmeyeceğim ama burası bizim için çok önemli. Özellikle 1931 Dünya İkinci Bilim Tarihi Kongresi Londra'da e, yapıldığı zaman orada Boris Sesson adlı bir Marxist, e, Bilim tarihinin sunduğu bir tebliğ var. Biliyorsunuz o sempozumda bu tebliğden sonra tüm hocam şeyler bilim tarihleri marşist oluyor. Tebliğ şu. The socio-economic roots of Nifthinian science. Yani Nifthuncu bilimin sosyoekonomik ekonomik kökleri. Ama bu bir teori değil. Nifton'un günlüğünü buluyor adam. Nifthun'un tuttuğu günlüğü buluyor. Ve Nifton günlüğünde yaptığı tıp bilimsel faaliyetlerin kendi döneminde ki politik, ekonomik, toplumsal yapılarla olan ilişkisine bağlantılar kurmuş. Mesela şöyle diyor. Gravitasyon iki nokta üst üste. Gemilerin karaya oturma sorununu çöz. Ne demek bu? Çünkü transatlantik ticaret yapılıyor biliyorsunuz. 1655 çok önemlidir. Avrupa'da bir ee, küçük buzul çağı başlıyor. Bize de çok olumsuz etkiliyor. Isınma ee, problemi var. Doğal gaz yok o zaman. Ee, bu problemi çözmek için Amerika, şeyin Amerika kıtasının derinliklerine girip e, bizon avlamak zorundalar. Bizon avlamak için de e, insana ihtiyaç var. Avrupa insanı buna müsait değil. Kızılderililer bu, e, şey yapmıyorlar. Çalışmıyorlar. E, köle ticareti Afrika'dan böyle başlıyor. Fakat bu Bizantik deli ticaretinde gemilerin 10 dağıtısı batıyor. Niye? Çünkü okyanustaki gergit olayları çok şiddetli ve bunun Galilea'ya dayanarak güneşle alakalı olduğu bilindiği için yanlış bir temellendirme ile ay ile irtibatı kurulamadığından sorun çözülemiyor. Şimdi e, Newton'un tek, tek, tek, tek değişken bu değil tabi ama Newton'un gravitasyon, çekim meselesi ilgilenmesi salt teorik bir araştırma ya da salt teorik bir kaygı değil, ...bizatihi kendi dönemindeki transatlantik ticaretin, ekonominin ve hatta toplumsal yapılarıyla alakalı olduğunu e, Boris Hessen gösteriyor. Aynı tarihlerde birbirinden habersiz olarak Grossman, Polonya'lı Grossman da e, aynı adla... E, Descartes mekanik felsefenin sosyoekonomik kökleri üzerine bir tez yazıyor ve buna biz bugün bilim tarihinde e, Hessen Grossman tezi diyoruz. Bununla şunu gösteriyorlar bize her türlü bilimsel faaliyet belirli bir epistemik içerik gösterse bile non-epistemik unsurlarıyla da alakalıdır. O açıdan bilim tarihi basit anlamıyla ya bu bilimler nasıl gelişti meselesi değil. Doğrudan bir, iki kültür meselesini çözmek ve bilimi tarihsel bir entite olarak vazetmek. İkincisi bilimin totalde insan toplumlarının ya da hayat dediğimiz o yapıda e, e, üretilen bir e, yapı olduğunu ortaya koymakla son derece alakalıdır. Şimdi bu işin e, tabii de başka şeyleri de var. Batı ile alakalı tarafı. <gülüyor> Çünkü e, bir saat dediniz bana, ben bir saat içerisinde neyi toplayacağım ben anlamadım ki. İş çok ciddi yahu. Şimdi bu işin Özellikle Batı Avrupa'daki yani orada doğal bir gelişim var. Bir işte Rönesans devam başlayan o bütün kendi içerisinde adım adım holistik bir Canlı, tarih canlı bir şeydir gelişiyor ve orada e, bilerek ya da bilmeyerek pek çok sunum ortaya çıkıyor. Bunların çözülmesi için uğraşılıyor. Şimdi bir de bu işin Avrupa dışı toplumlar açısından önemi var. Yani Batı kendi doğal gelişimi içerisinde doğal e, ...bilim tarihi kavramını üretiyor. Güzel. Ee, <gülüyor> mesela üçüncü bir şey de şu sayılabilir. Ee, özellikle non-oklidian geometrilerin ortaya çıkması... ...Bolyai, Labachevski, Riemann geometrinin ortaya çıkması neticesinde... ...sonra atom altı yapılara inilmesi, atom ve elektron kavramları falan ortaya çıkması neticesinde... ...bilimin empirik karakteri ya da experimental, deneysel karakteri üzerinde bir tartışma başlıyor. Bu bilimin zeminini sorgulamaya gerektiriyor. Akabinde Tümevarım yani Laplace'in tanımladığı Tümevarım büyük bir kriz yaşıyor. Malumunuz işte e, nedir? Rassıllar, Frege'ler, özellikle Duhem gibi e, sonra Yana çevresi gibi büyük e, filozoflar bu konu üzerinde tartışmaya başlıyorlar. E, Tümevarım'ın yerine işte bayaz tümevarım, varım e, yaratıcı tüme varım Efendim tahmini tüme varım bir sürü tümevarım varım çeşiti geliştiriliyor sonra malum Popper'ın ya tüme varımla biz her şeyi ispatlamak zorunda dedi bilimsel kesinlik illa tümevarım varım gerektirmiyor tersinde bir yanlışma yanlışlama teorisiyle bunu yapalım diye malum bütün bunlar bununla alakalı bu da bilimi e, şey yaparken e, temellendiğime çalışırken özellikle popül üzerinde bilim tarihi kavramı bilim felsefesinin merkezine yerleştiriliyor çünkü şöyle bir tartışma var demarkation diye bir problemimiz var bilimsel olanla bilimsel olmayanı nasıl ayıracağız birbirine girdi nedir bazı bilim adamları deneyleyemedikleri için pek çok bilimsel kavramı yani elektron icat edilmiş ya tespit edilmiş ama adam atomu kabul etmiyor Ernest nesma atomu kabul etmeden öldü halbuki adam öldüğünde elektron da vardı. J.J. Thomson meşhur İngiliz o şeyi de bulmuştu elektronu. ilginç şeyler yani o bilin dediğiniz öyle lineer ip gibi ilerlemiyor yani. Şimdi bu demarkation sınır problemi şöyle bir sorun yarattı. Bilimsel keşiflerin rasyonalizasyonunu nasıl yapacağız? Çünkü klasik gelenekte siz sadece bilimin temellendirilmesini ve gerekçelerimizi rasyonel olarak ortaya koymayacaksınız. Keşif sürecinin de. Ya ben rüyamda gördüm. Mesela e, neydi? Atom sistemini kuran e, Dalton. Dalton ben rüyamda gördüm diyor. Lan rüyada görülerek bilim mi yapılır? Şimdi bakın çok ilginç bir şey söyleyeyim. Duhem, meşhur Fransız fizikçi ve bilim fenomencivisi bu kabulün yani keşif bilimsel keşif süreçlerinin de rasyonalizasyonunun nedeniyle pek çok bilim adamının yalan söylemek zorunda kaldığını söylüyor. Bunlardan biri de Newton diyor ve gösteriyor. Çünkü Newton, Prinsipal ikinci Kitabında bir keşfinden bahsediyor fakat onu öyle rasyonel anlatıyor ki, halbuki duruyor şunu gösteriyor. Bu şekilde o çıkmaz. Bu şeye benziyor. Hocam daha iyi neysemin? 55 tane deney yapılıyor biliyorsunuz. 55-60 tane optik deneyi. Fakat o dönemde deney bilimsel bilginin kesinliğini gösteren mutlak bir kaynak değil. Mantık diliyle, kıyas diliyle anlatmanız lazım. Zavallı İmne tüm optik kitabını kıyas teorisine göre kuruyor. Yapacak bir şey yok. O dönemdeki dil bu. Kıyas teorisi. Bunun gibi Newton da kendi tüm bilimsel keşiflerini, rasyonizasyonunu göstermek zorunda. Popper diyor ki hayır diyor. Bilimde Keşif süreçleri irrasyonel olabilir. Test süreçlerinin rasyonel olması lazım. Test süreçlerinin rasyonel olması demek bana gerekçelendirebilir, temellendirebilir, tekrar edilebilir, eleştirebilir. Algoritmik bir zemin mü vermen lazım. Yoksa e, ben rüyamda gördüm şunu duydum diye bir şey olmaz bilimsel. Ama sen istediğin bir keşif onu... Ben, sezgisel yap. Çünkü orada biliyorsunuz o dönemde Bergson gibi büyük filozoflar, yaratıcı sezgi diye bir kavram geliştirmiş. Değil mi? Levent Hocam bu konuştadı Dolayısıyla e, ilk defa bilim tarihinin örneklerini kullanarak Popper diyor ki bilim tarihinde pek çok örneği var. Hiçbir keşif e, ya da tüm keşifleri rasyonize edemeyiz. Bırakın insanlar yaratıcı zek. Çünkü ne kadar tabi orada şey e, unuttum. Einstein'ın meşhur şeyini kullanıyor. Einstein'ı biliyorsunuz ee, bir bilim felsefecisi nasıl keşif yaptığına dair bir soru soruyor. Einstein'ın da yarım sayfalık bir cevabı var. Meşhurdur bu. Şey de olabilir Youtube'da, ee, YouTube'da da internet. Yarım sayfa. İp beş cümle çok rasyonel. Ama ondan sonra diyor ki birden içime dar, hemen yakalarım diyor. E, soruyu soran diyor ki efendim diyor bu, bu belli olur mu diye Çünkü dönem müsait değil. Einstein'ın verdiği çok ilginç. Cevap çok ilginç. Ya ben öyle yapıyorum diyor. Sen neyin peşindesin? Bunları ben bulmadım mı? E ben öyle yapıyorum. Ben bir gün diyor. Oturuyordum şeyde. E, patent ofisinde. Hatta meşhurdur böyle fazla yaslanınca düşmüş. Şöyle bir hayal kurdum. Işık ve bir insan aynı anda koşarsa ne olur? Ve oradan tak bilmem şunu yakaladım diyor. Rasyonel bir şey değil ki bu. Bunun üzerine diyor. Şimdi popüler bunu da göstererek diyor ki bak gördüğünüz gibi diyor. Çağımız önemli. Bilim insanı bile böyle düşüş yöntemini böyle anlattığına göre yaratıcılıkta her zaman irrasyonalite vardır. Yaratıcılığı rasyonalize ettiğiniz zaman mekanik bir karakter kazanır. Bir süre sonra o yaratıcılık ölür. Çünkü ne zaman ne olacağı, yaratıcılık dediğin şey zaten müphemiyet, belirsizlik ve sınırsızlık, sonsuzluk içerisinde oluşan bir şey. Siz her sınır koyduğunuzda, hem belirleme yaptığınızda orada yaratıcılık oradan kalkar. Ve burada bir sürü bilim tarihinden e, örnek veriyor. Dolayısıyla kısaca şu, Batı düşüncesinde, Batı Avrupa düşüncesinde bilim tarihinin son derece işlevsel bir önemi var. Bir sürü sorun çözmek için üretilmiş. Akademik meslek olarak oluşması çok sonra. Şimdi gelelim Batı Avrupa dışı toplumlarda bunun anlamına. Burası bizi çok ilgilendiriyor. Şimdi özellikle 1860-1914 biliyorsunuz kolonyalist çağın, emperyalist çağın en zirve dönemi. Bilimci Savaşı ile bu büyük oranda baltalanıyor. Şimdi bu dönemde e, benim tabirimde bir medeniyet masası kavramı geliştiriliyor. Yani bir toplumun e, medeni olabilmesi için ve o medeniyet masasında yer alabilmesi için e, en önemli kriteri bilim ve teknolojiye yani o dönemdeki bilim ve teknolojiye katkısı ne? Yani tabiri caizse bir sofra var büyük bir masada hangi şeyi sen yaptın? salatamı senden? Efendim, Hamsili pilav mı? Karadenizli hocam, e, hissettirelim değil mi Trabzonluluğumuzu Hamsili pilav mı senden, ne bileyim ben Konya pidesi mi senden, Urfa kebap mı, efendim e, Diyarbakır ciğer mi, ne yani ne yaptı? Ben hiçbir şey yapmadım ama o zaman çöplüğün, çöpün orada bekle, kemiklerden faydalandım. Şimdi Dolayısıyla e, Batı Avrupa dışı, Rusya dahil buna, Polonya dahil, Batı Avrupa dışındaki toplumlar bu medeniyet masasında e, yer almak için Labdais'ın tanımladığı o mekanik tünevarımsal yönteme dayalı bilimleri ya da o bilimleri ürettiği teknolojilere katkısını göstermek zorunda. Böyle bir psikolojik baskı oluşturulmuş vaziyette. Bakın bizde Süleyman Sude Efendi hemen 1860'larda 70'lerde astronomi tarihi yazmaya çalışıyor ve Salizeki oturuyor biliyorsunuz işte matematik halbuki bilimler niye matematikle sınırlandırılsın? Çünkü o dönemdeki mekanitimi bilimin dili matematik. Ya yani Mezopotamya'nın mezopotam daha tam güne çıkmamış 1900'den sonra ama diyelim ki şimdi şey, Newton'un bile biz bilimsel çalışmalarını 8 yılla sınırlandırıp sadece matematik bilimlere ağırlık veriyoruz. Simya tarafını e, hiç simya tarafı unutuldu bile adamın e, Tevrat çalışmaları var, Kutsal Metin çalışmaları var, bir sürü çalışması var ki simya çalışmaları çok önemlidir. Hiç onlara kimse değer vermedi 1950'lere kadar, bu psikoloji yıkılana kadar. Yani e, bakın çok ilginç, şimdi gidin bir felsefe bölümüne. E, efendim e, felsefeyi tanımlayın, felsefe tümel bilim sistemidir. Aristoteles e, işte Sina. peki ne okutuyorsun? Aristoteles'in biyolojisi niye yok şeyde? Niye patlamışsın matematiği? Yok arkadaşım felsefe bölümünde. E o matematik. Bir batlamışsa sor bakayım. O bir felsefe, matemata bir felsefe yöntemidir mantığa karşı. Biri mantık, fel, e, bilim, yani Aristoteles'in mantığı bugün senin anladığın mantık değil, o the theory of science'dır o, bilim teorisidir. Ve İngilizce metinlerde bir, bir sürü böyle başlık var. Aristotle's understanding of theory of science gibi metinler yazılır. Bakarsın tanım teorisi, kıyas teorisi, çıkarım teorisi. Şimdi biz i̇bn Sinan'ın Kitab-ı Burhan'ını felsefe gibi okutuyoruz. Hadi onu da geçtik Aristoteles'in fizikasını, i̇bn Sinan'ın Esimaut Tabis'ini bilimde okutmuyoruz bizi bilim tarihinde. Niye? Matematiksel değil. Doğa felsefesi. Onu kim çıkarttı? Hani külli bilimdi bu? Descartes'i bile öyle okutuyoruz. Descartes'in optiğinden kimsenin haberi yok. Anatik geometrisinden o bilim tarihinde. Ya böyle bir ayrım yok ki, bu yeni bir ayrım. Bu, ha, optik çok önemli çünkü ilk defa görme olayını mekanik karakterde anlattığı için mekanik felsefenin açıyor. Sistem donamanda hiç kimse okutmuyor kozmoloji teorisini. Onlara böyle, o eve, o bilim tarihinde öbürü felsefede, ya kusura bakmasın kimse, onun için bilim tarihi de bilim tarihi olmuyor Türkiye'de, felsefede felsefe, de felsefe olmuyor. E, Descartes'in bilim meselelerini bilmeden ya, bil, felsefe, çağdaş felsefe bilimlerin ürettiğini bir yorumu üzerine kurulu bir, resim yok, yorum var ortada böyle bir şey olabilir mi? yani i̇bn Sinan'ın şifası 10 cilt son cilt metafizik 3 cilt mantık e, geri kalan unsuriyat nebatat, hayvanat kitabın nefs insan e, matematik, astronomi, müzik e, Onlar, hocam onları siz bilim tarihinde okutun e sana metafiziğe de sallıyorsun o zaman işte. Oradaki sayı tanımını, metafizikteki sayı tanımınız, sayı bir ilmul adetle e, ilmul ilahi, metafiziği mukayesesi nasıl anlayacaksın? Sayı tanımlarını bilmeden. Vallahi Türkler beceriyor. Bizim acayip becerilerimiz var. Ben buna karşıyım. Yani e, her felsefeci biraz bilim, her bilim tarihi biraz felsefe bilmek zorunda. Aksi takipte bir şey ortaya çıkıyor. Meseleleri yorumlamakta e, çok zayıf kalıyoruz. Bu doğru değil. Şimdi e, e, batı dışı toplumlar ya da batı Avrupa dışı toplumlar e, bu tanımı esas, çünkü masanın şartı bu. Yani masaya oturmanın şartı bu. Hani mafya masaları var ya onun gibi e, mekanik tüme algı yöntemine göre çalışan matematiksel, empirik e, ve mekanik karakter olan bilimleri esas alıyorsun. Dolayısıyla bir budama yapıyorsun geçmişe doğru. İşte orada efendim o simya boş ver onu. E bir ona sor bakayım. İşte Cağbiren ana şeyimi yani empirik ve mekanik matematik tarafı varsa kimyasını al. Ya adam 300 tane eser yazmış. Ya onlar bizi ilgileniyor. Çok mistik bilme Tamam da simya senin gibi görmüyor ki. Ya ya da kimya senin gibi görmüyor ki adam. Böyle bir budama yapmak zorunda kalıyorlar. Nitekim takim? Zeki'nin bakın bilim tarihi çalışması altı cilt aritmetik, sayılar teorisi, cebir, trinometri, tamamen matematik. İstanbul Kütüphanesi matematik kitapların var. Halbuki e, Üstad, e, bana sorarsınız, Cevdet Paşa ve e, Salih Zeki, e, en a, bilgili Türklerden, e, 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın en, en, en bilgili Türk. İki Türk. Muazzam fizik de biliyor, asronomi de biliyor. Her şeyi biliyor adam. Çünkü Poincaré'nin talebesi, yurt dışına gönderilip bilincilikle okulunu bitiren tek Türk talebesi. <gülüyor> o kadar zeki bir adam. Ama hiç onlara girmiyor. Matematik. Şimdi bu bütün milletlere yayılıyor. Türkmenistan ve Özbekistan'da gördüğüm şey de bu. Her millet bu şekildeki bir bilime katkısını öne çıkartmaya çalışıyor. Tabi bu psikolojik sorunlara neden oluyor. Ondan üzerine geleceğim ama bir ikinci örnek vereyim. Türkiye Cumhuriyeti'nin te tecrübesi de çok önemli. Şimdi bakın arkadaşlar biz savaşlı bir toplumuz senin etnik olarak Türk olup olman önemli değil. O kültüre mensubiyetin var. Zaten Türkler için siyasi mensubiyet esastır. Sen kim olursan ol Türk siyasi e, sistemine mensupsan Türksün. Devamlı savaşmışız. Yani bu iyi kötü bunu övvekmiş için söylemiyorum. Vaka bu. Ve 1770'den itibaren de dibe vurmuşuz. değil mi? Benim böyle bir cümlem vardır. 1774'ten bu yana başımıza gelen yani İstiklal Harbi'ne kadar başımıza gelen gündüzün başına gelse gece olurdu. Balkanları kaybetmişiz. Yeşil demek Balkan. Türkçe bir kelime. Lan biz hiçbir şeyi Türkçeleştirmemişiz. Balkanlara Türkçe ad vermişiz. Balkan yeşil demektir. Fergana Vadisi'ni Vadisi hatırlatıyor Türklere çünkü. Kaybetmişiz orayı. Hem de doğrudur savaşmadan. Diyorsun Çanakkale Harbi'nde orduyu tahrik etmek için Atatürk'ün kullandığı cümlelerden biridir. Maalesef kitaplarda pek zil Balkan utancını bir daha yaşamak istemiyorsanız diyor. Atatürk'ün konuşmalarında var mı? O kadar utanç verici bir şey. Kafkasları kaybetmişiz. Devamlı yıkım, yıkım, yıkım biliyorsunuz bari. Sonra istiklal harbini ne mah, e, zorunlulukla dövmüşüz hepsini göndermişiz. Güzel çıkmışız savaştan, nüfus azalmış. Ya Anadolu'da bakın ben Trabzon ofluğuym. Dedem benim 115 yaşında vefat etti. Ben her şeyi oradan dinledim. Ruslarla yapılan mücadele ya Ru Trabzon'dan Anadolu'ya sığınan ailelerin e, şey nüfusun her 10 kişiden altısı ölmüş hastalıklardan. Geriye dönen kimse yok. Dört kişi dönüyor. Her on kişiden. Erkek nüfus alınmış. E, genç kızlar evlenecek. Erkek bulamıyorlar. Yaşlı insanlarla evlenmek zorunda kalıyorlar. Yani bu, şu istiklal harbini hala bu nesile anlatamadık biz. Yani böyle kolay bir iş değil o. Onu demek istiyorum. Nüfus kırılmış. E, hastalıklar var. Sakatlar çok. Yani buna Kemal Tayyip savaş psikolojisi diyor biz bir savaş psikolojisi içerisinde yetişmiş nesilleriz onun için büyük sıkıntılarımız var psikolojik sıkıntılarımız var büyük bir gücü kaybetmişiz bir şeyi muhafaza etmişiz ama yıkım yaşamışız şimdi böyle bir psikolojide devletin kurucu elitleri devletin kurucu elitleri başta Atatürk olmak üzere niçin yani bir sürü mühendise ihtiyacın var her şeye ihtiyacımız var. Yani Osmanlı'dan sıfır bir şey almadık. Ben onu kabul etmem. Büyüttüğü şey oradan geliyor. O sıkıntı değil ama siz bilim tarihi böyle bir esnada çok önemli olması lazım. Ama Atatürk bizzat katıldığı bir lise sınavında genç bir insanla tanışıyor. Diyor ki sen bilim tarihi oku. Niye? Çünkü ulus devlet yeni kuruluyor. Medeniyet masasında yere yer alacak Türklerin Bilime, düşünceye katkısını göstermemiz lazım. Hepinizin bildiği aynı Sayıl Hoca rahmetli. Aydın Sayıl Hoca önce reddediyor biliyorsunuz sonra ikna ediyorlar. Su mühendisi olmak istiyor hoca. Ve hocanın doktora tezine bakın. İslam medeniyetinin bilim kurumları. Rastathaneler ve hastaneler ve kısmı yollanıyor. Bu tesadüf değil. Yani Türk toplumunun o dönemdeki ihtiyaçlarına baktığınız zaman bu bir lüks ya. Ama işte bilim tarihi ideolojik bir bilimdir bu açıdan. Batı Avrupa dışı toplumlar için. Çünkü yeni kurulan Cumhuriyet medeniyet basasında ki bu kuralı kendini koymadı. O kuralı yerine getirmek zorunda. Ve dikkat edin işte hocamız da burada yani Aydın Sayılı hocamızın artık yaşayan belki son talebesi değil mi hocam? Evet. Ee, Sevim Hanım'ın hocamızın tezlerine bakın Osmanlı ağırlıklıdır hepsi. Sonra Melek Dosay Hoca'nın, değil mi? Remzi Hoca'nın, e, Yavuz Hoca'nın hepsi dikkat edin Osmanlı ağırlıklı. Yani niye? Mesela hocanın kitaplarına bakın Aydın Sayıl Hoca'nın. Yunan bilimine ilişkin çok ciddi bir çalışması yoktu hocanın. Mısır, Mezopotamyalardan matematik Aslında 500 sayfa değil mi? Niçin? Çünkü hoca benim tabiriyle mümin bir kemalisttir, dürüst bir kemalisttir. Hoca Atatürkçüdür. Ve Atatürk'ün tarih perspektifine uygun çalışır, hoca Yunan Latin tarih anlayışını kabul etmez. Yani İnönü döneminden sonra benimsenen Yunan Latin anlayışına karşıdır hoca ve 1950'ye kadar kitap yayınlamamıştır. Onun için ilk yayınladığı kitap da Mısırlılardan ve mezun Matematik Öztürk. E yani tam Atatürkçü perspektife göre Anadolu ve Orta Asya merkezli bir perspektifi var. Atatürk'ün dindardır, inanır, inanır, bu beni ilgilendirmez herkes kendi özgürlüğü ama Atatürk'ün medeniyet perspektifi, e, İslam med Türk İslam medeniyeti çerçevesindedir. Yaptı, e, Aydın Sayılı Hoca'dan bunları görüyorsunuz ve öğrencilerinden de bunu görüyorsunuz. Niçin? Türk milleti e, medeni bir millettir çünkü bilime, matematiğe, teknolojiye, neyse e, katkıda yapmıştır bunu göstermek için. Yani bakın Türkmenistan ve Özbekistan'ın çok geç tarihte yaptığını Türkiye Cumhuriyeti de yapıyor. Onun için e, dil tarih gibi e, yeni kurulan devletin temel ideolojisini üreten bir fakültede bilim tarihi, ana bilimden olmasının nedeni de budur. Ya Bilim tarihi çok önemli bir kavram değil ki o dönemde. Dünyada yok ki. İşte Harvard'da kurulmuş ama dediğim gibi e, yeni kurulan bir devletin e, siyasi ufku, Okunucu elitin, tabi hepsi Türk paşası, Osmanlı paşası, biliyorlar bu işleri. E, bu açıdan son derece önemli. Şimdi tabi bu bizde, e, bir, yani özellikle batı dışı toplumlarda, bu şeyde yer alabilmek için masada bazı sıkıntılarda yaratıyor. E, özellikle bizim Türkiye'de bugün hala devam eden bilim tarihine bakışımızın psikolojik sahipleri, e, yeni yeniden gözden geçirmemiz lazım. Bir tanesi, önce biz bulduk sendromu. Sıfırı önce biz bulduk. Ya bu ne demek? Yani bir şeyi önce bulmanın kriteri nedir? Ve bir de bütün araştırmaları bitirmek lazım, bütün tüketmek lazım. Mezopotamyalılar sıfırı bilmiyorlar mıydı? Nasıl yaptılar o astronom hesapları? 2000 yıl rasat yaptı adamlar. Önce şunu biz bulduk. Amerika önce biz keşfettik. Yani bir kere Amerika keşfedilmedi, işgal edildi. Orada 10 milyon, 100 milyon insan var. Niye keşfediyorsun? Bu kapitalist, emperyalist bir söylem. Türkler niye bu söyleme taraf oluyorlar? Ya böyle bir şey olabilir mi? Ben coğrafi keşifler demem, coğrafi işgaller derim, bu işgal o. Orası boş değil ki, yüz milyon insan yaşıyor orada. Bu kadar küçümsemenin bir anlamı yok ya. Ee, önce şurayı biz bulduk, onu biz bulduk. Bu yanlış bir psikoloji. Önce biz bulduk, psikolojisi bu e, şeyden kaynaklanıyor. Yani bir an evvel bak şunu da biz bulduk, bunu da biz bizden aldınız. Batı bizden aldı. Onu da bizden aldı, bunu da bizden aldı. Tabii bu şu anlama da geliyor. Bizden aldıysa bizim onları tekrar almamızın bir sıkıntısı yok. Yani o psikolojik sıkıntıyı da aşmakla alakalı. Yani batıda üretilen bilim ve teknolojiyi alalım ahlakını almayalım var ya. Ha buna gülmeyin. Şimdi gülüyorlar Kant'ın antropoloji kitabını okuyun. Ne diyor Kant? Biz Müslümanlardan ne aldık? Muhammedi diyor. Ne aldık? Matematik aldık. Biraz teknoloji aldık. Ahlaklarını aldık mı almadık diyor. Aynı şey yani güçlü medeniyet her zaman bir etki sahibidir. Zayıf medeniyette buradan bir şey almanın psikolojik sıkıntısını yaşar. Hele bir ideolojik çatışma da varsa bunu bu şekilde justifikasyona tabi tutar. Kant gibi. Ya Kant söylüyor bunu koca filozof ya. E Bizimkiler de aynı şey. Ulan bin yıl tokat attığın bir medeniyetten alıcı konumuna düşmüşsün. Psikolojik bir şey üretmen lazım. Biz ona teknolojisini alalım, bilimini alalım. Değil mi? Alakını almayalım filan gibi. Aynı mantık. Şimdi bizim bilim tarihi çalışmalarımızda bir kere bu önce biz bulduk sorunu bir kurtulmamız lazım. Bu psikolojiyi açmamız lazım. Bu belli bir dönemde üretilmiş. Belki o dönem için geçerli olan bir şeydi. Bu psikolojiyi atmamız gerekiyor. İki kahramanlar yaratmak. Onların niftini varsa bizim imleisimiz var. Onların hegeli varsa bizim razimiz var. Ya bu bir savaş tarihi değil ya. Bilim ve düşünce tarihi bir savaş tarihi değil. Bir i̇nsan olmanın tarihi. Yani insanın nasıl insanlaştığıyla alakalı bir tarih. Yani ne olacak? Yani kimi kimle tokuşturacaksın? Kaldı ki hep Batı ile tokuşturuyorsun. E Çin'in de kendine göre bir kültürü var. E, Hindin de var yani. Hatta ben espriliyle şunu söylüyorum. Şimdi bizim batı merkezli çalışmamız batının güçlü olmasıyla alakalı, batı medeniyeti oluşmasında İslam'ın rolü, İslam medeniyeti katkısı diye bir sürü kitap var. Şimdi Çin yükselsin, bizim ilk yazacağımız kitap belli. Çin medeniyeti yükselişinde İslam'ın rolü. Yazacağız bunu yani. Hatta mübala ediyorum, uzaydan insanlar gelsin. Bir medeniyet. Uzay medeniyeti yükselmesini İslam'ın rolü de yazar bizimkiler. Ya böyle bir şey değil medeniyet. Yani önemli olan senin ataların, senin kültürün nasıl soru sordu, nasıl kavram üretti, nasıl yanıtlar geliştirdi, ne tür yöntemler kullandı. Bunda da araştırma yani mesele o değil. Bir de üç dördüncü de, özgünlük sorunu. Şimdi bir şey hocam özgün bir şey var mı? Sende var mı? Ulan 213 tane üniversite var Türkiye'de. Bu kadar doktora tezi yapılıyor. Bana özgün bir şey göster. Bizdeki özellikle sosyal bilimlerdeki doktora tezini sana söyleyeyim. Bir mezarı kazıyoruz. Orada başka bir mezar açıyoruz. Oradaki kemikleri bir yeni mezara taşıyoruz. Kapatıyoruz doktora tezi diyoruz ona işte. Ama zaten var. İbn Sina'nın varlık anlayışı. E var zaten. Ben Arapçasını okuyorum. Türkçesine tercüme ettim bitti. Sen oradan ne çıkartıyorsun? Ya ben yurt dışında da hocalık yaptım. yani Öğrencilik yapmadım hocalık yaptım. Ben biliyorum burada nasıl çalışmalar yapılıyor. Orada da var bizim gibi çalışmalar ama bizde çok. Yani oradan oradan iplikleri al yeni bir kilim ör. İpl kilimi niye buraya getiriyorsun? Artık geçmiş sen için iplik. Oradan iplikler al tabii. Yeni İbn-i Sinacılık kur mesela ne bileyim ben. Yeni Maturidili kur. Yeni Hanefilik kur. Yeni Eşrakili kur. Ama olduğu gibi niye taşıyorsun? Sanki hepimiz özgünlükten kırılıyoruz bir çalışmayım. Hocam burada özgün bir şey var mı? Yok. Kafana özgünlük düşsün. Bir kültür sadece özgünlükler üzerine kurulmaz. Yani sss, devamlı nifton yetiştirmez bir kültür. Devamlı bir kültür İbn Sina yetiştirmez. İbn Sina bir tanedir. Sen onu geliştirirsin. O kadar yani. Bu da bir psikolojik mesele. Özgünlük şey e, önce biz bulma, öncelik meselesi kahramanlar ve özgünlük. Acayip bir psikoloji bizde. Dikkat edin televizyonlardaki konuşmalar. Bu bir tarafıyla aşırı mübalağaya gidiyor. Adam öyle bir medrese anlatıyor ki, 35 yılımı doldurdum ben akademide, hocalarımın nezaretinde. Ben öyle bir medrese İslam medeniyetini görmedim. Abi herhalde Tanrı yaptığı medrese işte bozulmuyor. Yok öyle bir medrese. Medrese dediğim bir kurum arkadaşlar. Yani insanlar şu soruyu sormuş kendilerine. Müslüman halkı nasıl yetiştireceğiz? Bu sorunun cevabı bir kurumdur. Bugün üniversitedir. Yarın tütüversite olur. Bir gün mütüversite olur. Belli olmaz ki. Ya belirli bir sorunun cevabını merkeze alıp o cevabı yanında taşımanın bir anlamı yok. Soruyu yanında taşıyacaksın. Yanlış iş yapıyoruz. Soruyu yani soru şu. Türk minneti nasıl yetiştirilecek? Türk minneti mi nasıl olacak? Bu medreseyle olacaksa yapalım. Yani Semaniye medreselerini kur. Niye çözersin abicim? Ben medresede okudum biliyorum yani. Ben Trabzon'da olduğum için. Bizim orada medreseler vardı. Okudum ben yani. Niye çözeceğim? Hani şimdi üniversitelerimiz var. Üniversitelerin bu halini niye çözecek? Mesele o. 200 yıl sonra, 300 yıl sonra başka bir kurum kuracağız. Çünkü teknoloji gelişiyor. Önemli olan soruyu yanında taşı. Bizim en önemli sorunumuz soruları kaybettik, cevapların içinde yaşıyoruz. Ve sadece kendi medeniyetimizin cevapları değil batıda da cevapları türetiyoruz. Sorular orada duruyor yani Heidegger hangi sorunu çözmeye çalıştı, problemi yok, problemimiz değil ki biz, cevabını Türkçe'ye tercüme ediyoruz. Bu, dün bir şey söyledim, e, belirli bir kesimle konuşma yaparken. Yabancı kültürlerin bizi işgalinden çok şikayet ediyoruz. Ama geçmişimizin de bizi işgal etmesine izin vermemeliyiz. Geçmişimizin de bizi işgal ediyor. Dini düşünce bizi işgal ediyor, felsefe düşünce, i̇bn Arabi bakkal dükkanları var, tezgahları var her yerde. Ya i̇bn Arabi neyi çözdü buna bak. i̇bn Arabi büyük bir sistem kuruyor. Tarihin geliştirildiği en önemli metafizik sistemlerden biri de. Ya yani şuna benziyor bu. İyi bir makas da o dönemdeki ipi kesiyor. Bugünkü ip biraz farklı. Ya kardeşim 100 yıl önceki antibiyotik bugünkü mikrobu öldürmüyor. Çünkü mikrop da gelişiyor. Ya sorular da değişti. O cevabı niye kullanmaya çalışıyorsun? O cevap vermez o, o soruya, o, o sorun karşı değil artık. Bilmek başka. Tabii ki modernistlerin dediği gibi kendi geçmişimizi tukaka yapacak halimiz yok. O dönemin insanları kendi şartlarında bir şeyler ürettiler. Ya yoksa 6. yıllık imparatorluk ezbere kurulup yaşamaz. Geç onu sen. Şurada 786 bin kilometrekarelik devleti korumak için bin tane iş yapıyoruz. Siyasi kavgalar bilmem teknoloji, ordular, bestiöyü filan kolay mı iş mi zannediyorsunuz bu işler? Ama orada başarılı diye burada da başarılı olmaz ki. Bizim önemli şeyimiz sorularımızı kaybettik. İki sorularımızın hiyerarşisini kaybettik, öncelik sorusunu kaybettik. Yani ee, biraz farklı bir fıkra ama Trabzon'u da fıkra anlatmadan olmaz. Temel eşini kötü bir vaziyette basıyor. Fadime tam kendisini öldürdüğünde temel çekiyor silahını. Fadime kendisini öldüreceğini beklerken Temel kafaya dayıyor silahını. Fadime diyor ki önce beni vuracaksın diyor. Sana da sıra gelecek diyor. Abi öncelik sonrakı sırasını karıştırmış. Önce kendini vurduktan sonra beni vuramazsın ya. Yani insan intihar edecekse önce tabutunu, mezarını kazar, girer içine, sıkar kuruyor. Biz önce kendimizi kafamıza sıkıyoruz. Sonra mezarlık şeydedir. Mezar kazacağımızı düşünüyoruz. Böyle bir şey olmaz. Soruların önemli, soruların yeralşileri önemli. Medeniyetimizi okurken de o soru hiyerarşisini bir gözden kaçırıyoruz. Mesela medeniyetimizde önemli sorular neler? Biz çok önemsiz bir soruyu önemli bir soru gibi alıyoruz. Halbuki diyelim ki Kanun döneminde entelektüellerin önemli soruları nelerdi? Belki de senin gördüğün gibi değil. Bir bak bakalım metinlerden neyi tartışıyorlar. O açıdan en önemli problemlerimizden bir tanesi e, budur diye düşünüyorum. Dolayısıyla bizim hızlı bir şekilde, hızlı bir şekilde bu psikolojiden kurtulmamız lazım. Yapmamız gereken şey çok basit. Övgü ve sövgü ikileminden kurtulup çünkü ikisi de cahaletin eseridir. Bilgiyle çağdaş dünyada sosyal bilimlerin metodolojilerini dikkate alarak geçmişimizde hem Türk kültürünün hem de mensup olduğumuz İslam medeniyetinin ne tür sorunları var? Bu sorunları nasıl soru haline dönüştürmüşler? Bu soruları çözerken ne tür kavramlar icat etmişler, ne tür önermeler kurmuşlar, ne tür çıkarımlar yapmışlar, nerede kendi sistematikleri içerisinde tıkanmışlar, bunları tespit etmek, bunlardan ibret almak. Bu kadar. Ee, ne varsa yani. Şimdi rahmetli Teoman Hoca'nın bir sözü vardı. Bir gün geçiyoruz karşıya. E, kanaat lokantasında turşuları dizmişler. 50-60 turşu, 100-200 turşu var belki. Her zaman yani. Bazı medeniyetleri nüfton olur, bazı medeniyetleri turşular olur demişti. Arkadaşım yemek kültürü de bir zeka işidir ya. Yani bir medeniyet, bilim dediğin hadisi çok yeni bir hadisi bugünkü. Bilimin ittikleri ötedeveri de olabilir. Yani i̇bn Sina'nın bugünkü anlamıyla bir bilim yok, Aristotelesi'nde yok, Descartes'in bile yok. Zavallı Galile e, Karkulüs'ü bilmiyordu ki diferensiyel hesabı. Ondan sonra keşfedildi. Bilim dediğin yöntem tarihsel süreçte ortaya çıkmış. Newton'la sonra halin almış ve daha sonra gelişmiş bir yöntem. Bunun bir ucu e, nedir? Meşayla bir ucu Babil'e gidebilir. Ama iplik başka bir şey. Kilim başka bir şey. O bütünün ortaya çıkması başka bir şey. Bizim e, bir kere kafamızdaki metodoloji sorununu çözmemiz lazım. Ama bunu çözmek için ideoloji ve psikolojik e, travmalarımızı bir kere açmamız gerekiyor. Geldiğimiz nokta açısından belki belli bir dönemde bu işe yarayabilir. Ama şimdilik, şimdi bunların bir anlamı yok. Bu açıdan yapmamız gereken çok ciddi şeyler var. Diyeyim ve burada tamamlayayım. Aslında ben çok iyi hazırlanmıştım. Ama 40 dakika oldu. Değil mi? Sorularla devam edelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim efendim. Buyurun. İlk kahraman çıktıktan sonra açılır, merak etme. Şimdi Profond soruya direniyor mu? Efendim? Vallahi öyle bir özel kusura bakma gayretim yok. O da çalışmıyor. Yok. Tamam ya sen sor sorunu ya, gel ön tarafa sor. Sesin yüksekse oradan sor. Şimdi ben gelmeden sizin Sözün Eşiğinde kitabına bakmıştım da Sözün Eşiğinde. Sözün Eşiğinde. Evet. Orada eee Bacon'dan bir alıntı yapıyorsunuz. Şey e, arı, karınca bir de şey örümcek. Örümcek. Peki yani bu bizdeki bilim tarihi araştırmaları noktasında biz neredeyiz? Yani arı sadece o bilim tarihi alakalı değil. O tüm bilim adamları ya da daha doğrusu şöyle bilgi üreten insanları üç hayvan üzerinden anlatıyor. Karınca toplar, işlemez. Ee, malzemeci, informasyon toplayan, data. Şimdi big data diye bir şey çıkarttılar. Top Topluyor, yürüyor karınca. Örümcek ise teori üreten bilim insanı. Ee, teori, a örüyor, karınca şey bir kelebek gelecek de, takılacak da ohoho. Bir de arı var. Arı özleri toplar, alır, yoğurur, bal olarak dışarı çıkartır. İşte bilimsel ya da bilgi budur diyor. Ee, bunu ondan okumana gerek yok. Seyir Çelik Cüccan da aynı şeyi söylüyor. Temessül edilmemiş malumata bilgi denmez, malumat denir diyor. Ne demek temessül? Senin zihninin misli kılınmak demek. Zihninin bir parçası haline dönüşeceksin. Misil, misal. Değil. Hep bu büyük bilim adamlarının ya da büyük bir filozofların fark ettiği bir şey. Ha biz neredeyiz? Bizde karınca adarda var. Oo, tez okuyorsun, malzeme yığını Google'a gir, hepsi var orada zaten. Hiçbir örgü yok. Hiçbir anlatı yok. Bazıları da acayip teori var, malzeme az. Adam üç tane belge bulmuş, öyle bir dünya kuruyor ki herhalde diyorsun ee, nedir? Utopya üretiyor. Ben Fuat, Mehmet Fuat Köprül Hoca'nın ilkesini uyguluyorum. Güçlü malzeme güçlü teori. Çok malzeme olacak ama o malzemede bulmayacaksın. Çünkü bir perspektifin olması lazım. Onu yapan hocalarımız da var. Yani Türk akademileri zayıf değil, ha, onu sana söyleyeyim. Çok güzel hocalarımız var çok ciddi üretim yapan hocalar var. Ama miktara göre az biraz. Biraz daha. özellikle genç arkadaşlar bu işi iyi yapıyorlar. bizden daha yapıyorlar. Yani benim en azından beraber çalıştığım genç arkadaşlar bazıları bana soru sormasa da bugünü bitesem diye korkuyorum. Çünkü hakikaten birikimli çok müthiş gençler var yani. Onun için merak etme. Kendimizi takip etmeyi çok severiz biz. Yurt dışına gitmemiş arkadaşlar için söylüyorum. Merak etmeyin insanlar hepsi aynı. Kadını da erkeği de. Hiç zannetmiyorum. Yani i̇nsan bu ya. Ee, orada da kötüler var, iyiler var. Bizde de kötüler, iyiler var. Derecesi biraz farklı oluyor. Biraz kendimizi terbiye edersek, özellikle entelektüellerimiz. Bu ucuz entelektüel, entelliği bırakıp entelektüel olursak çözülür bu mesele. Bir milleti seçkinleri yönlendirir. Bizim en önemli sorunumuz şu anda seçkinlerimizde. Halkın bir problemi yok, halk işini yapıyor. Türk halkı her zaman işini yapmıştır. Hadi savaş dediğinde savaşmıştır. Otur dediğinde oturmuştur değil mi hocam? Yani Türk tarihinin örnekleri dolu. Entelektüellerimiz bu millete sahip çıkmalı. Bizim orada Karadeniz'de bir söz var. Kestane kabuğundan çıkmış, kabuğuna küfretmiş. Bizim entelektüellerimiz biraz böyle yapıyor. Kendi milletine sahip çıkması lazım. Bu milletin çocuğuyuz biz yani. Ne olursun. çok biliyorsan, milletin yalnızlığı doğruyu göster. İyi göster, güzeli göster. Senin vazifen bu zaten ya. ya Milletin yanlış yapıyor olabilir, halk bu. Hani ne diyor Katil Halkın hürafeleriyle kavga eden, kaybeder. O bir yığın. Karabudun diyor. Bizim Orhun yazıtlarında. Karabudun. Bunun Arapçası, Es-Savadul Azam. Büyük karaltı. Ne yapacağını belli olmaz. O, büyük bir güç üretir çünkü. Fazla kavga etmeyeceksin. Sen entelektü olarak üret. O okullar okullaşma üzerinde yavaş yavaş süzülür, toplumsallaşır, zaman ister o ya. Yani. Evet. <gülüyor> Başka? Bir kahraman çıktı halbuki ama. Buyurun. Arkada bir arkadaşımız önce Erkan. Hocam ülkemizde aydın sayılı hocanın enzinde Türk bilim tarihçilerimiz öncelikle Türk ve dünya bilim tarihine birçok katkı sağlamışlar. Ee, bu konuda geçmişten günümüze Türk bilim tarihi araştırmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha gelişmişlik var mı yoksa e, yerinde sayma veya araştırmalarda gerileme görüyor musunuz? Yok. E, gayet güzel gidiyor bence. Şimdi e, tabii bu konuda Ankara e, okulu diyelim. Öncü rol oynadı. E, daha sonra İstanbul'da e, bilim tarihi bölümü açıldı. E, onun dışında... Profesyonel olmayan bilim tarihçilerimiz de var. Diyelim ki İTÜ'de Kazım Çiçin Hoca, baş hocalarımız kendi meraklarıyla, kendi uğraştıkları onun tarihi üzerine çalıştılar. Sonra şu anda Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nde bilim tarihi bölümü ve enstitüsü var. Medeniyet Üniversitesi bilim tarihi bölümü var. Şu anda bir enstitü kuruldu resmi olarak. Hem İngilizce hem Türkçe yüksek lisans doktora programı yapacağız. Ondan sonra çok iyi bilim tarihçileri yetişmeye başladı. Şimdi eskiden Şöyle, ben bilim tarihi okumaya karar verdiğimde bana dendi ki sen hangi bilimi biliyorsun? Hepsini biliyoruz, Türkler her işi yaparız abi filan. İki yılda matematik okudum ben matematik tarihi çalışmak için. Hocam da tıp çalıştı biliyorum. Şimdi bilimin, bir bilimin tarihi çalışmak için o bilimi bilmek lazım. Hani bilim yok arkadaşlar ki bir bilimi öğreneyim tarihi çalışayım değil. Bir bilimi öğreneceksin ya astronomidir ya fiziktir ya değil mi? Şimdi yeni arkadaşlarımız, genç arkadaşlar, bir bilim öğrenerek geliyorlar. İşte diyelim ki optik, fizik mezunu, astronomi mezunu yani hatta şu anda bilim tarihinde üç hocamız çalıştıkları bilimin, tarihin çalıştıkları bilimin doktorasına sahipler. Yani astronomide doktorası var arkadaşımızın ama geldi benimle ikinci kez doktora yapıyor bilim tarihi. Ee, onun meseleleri, nüfuzu e, bilmeyen biri gibi olmaz ki. Bir arkadaşımız İTÜ Kimya mezunu doktora yaptı orada. Bir arkadaşımız Marmara biyoloji doktora mezunu. E şimdi şeyi çalıştı. i̇bn Sina'nın bitkilerini çalıştı. Onun tel filan. E onun nüfuz etmesiyle benim nüfuz etme aynı olmuyor ki. O açıdan kesinlikle bir ilerleme var. Çünkü ilk dönemde bulamıyorduk. Hocam bilir. Yani bilim tarihi çok zor iş. E bir kere Arapça bileceksin. Bakın şöyle bir şey diyorlar. Bize bir eleştiri var. Ya niye hep Türk ve Osmanlı çalışıyorsunuz? Ya o diğerlerine herkes çalışıyor. Yani ben eğer 18. yüzyıl İngiliz bilim tarihi bir İngiliz'den iyi yaparsam çalışayım onu. O uzmanlık olmaz o zaman. O bilgi sahibi olmak olur zaten çalışılıyor. Şimdi ben Halep'e gittim bilim, Arap Bilim Tarihi Enstitüsü'ne. Ee, çalıştığım hoca çok iyi bir insandı. Dedim ki ona, hocam dedim İbnül Mecdi Taybaoğlu meşhur bir Memlük Kıpçak Türkü matematikçi bunu niye çalışmıyorsunuz? Bakmadı ki. İstan'de dedi eset dönemi. Sen rejimi bilmiyor musun? Türkleri çalıştırmazlar dedi. E dedim ama senin doktorunuzun kemalettin farisi Fars. Ona bir şey demezlerdi. Türk çalışılmaz. Abi şimdi adam çalışmıyor. E i̇şin garibi. Yurt dışında Arap Avrupa memleketlerinde de Türkler çalışılmıyor. Yani niye? E şimdi ben dediğim gibi niyftan çalışayım da. Benim doktora tezim, Aristoteles'in matematik felsefesi. Hoca rahmetli, Teomazcu, bunu çalışacağız dedi. E, hoca, ne yapacaksın? Ama ben Amerika'ya gittim. ya 25.000 çalışma var Aristoteles üzerine. Bunların en az 1000 tanesi mat Aristoteles'in matematik felsefesinin icelik anlayışı. Ben onların içerisinde orijinal bir şey yapabilir miyim? İleride mümkün. Ama dur yahu. Arkadaşlar biraz dikkat edin. Biz ee, hala bakın Osmanlı üzerinde herkes konuşuyor. Vallahi billahi envanteri yok. Dökümü yok elimizde. Ben televizyonda söyledim. 40'a yakın yeni yazma bulduk. Ayıp yahu ayıp. Herkes ama televizyonlarda medeniyetimiz, medeniyetimiz. Gaz, kafa gaz. Bir, bir medeniyetin envanteri çıkar o envanterin önemli eserlerinin üzerine çalışmalar yapılır. İkinciler, üretimler yapılır. Sonra biri kalkar bir sentez yapar. Der ki, Fatih dönemi entelektüel hayatı. Bizim şu anda Fatih dönemi entelektüel hayatını yazacak bilgi birikimimiz yok. Ha yazarız. Olanlardan yazarsın eksik çıkar. Onun için yine söylüyorum. Bugün İsa Fazla olarak benim yaptığım tüm genellemeler 25 yıl sonra çöp olabilir. Hiç iddialı değilim. Niye? Çünkü ben mi? E, malumata göre şey öncüllere göre çıkarım yapıyorum. Öncüler değişince çıkarım da boşa düşecektir. İşte söyledim. Sultan Abdülmecid'e sunulmuş 400 yaprak, 800 sayfa. Modern çalışırsan en az 3 cilt yapar. Mantık kitabı bulduk, daha yeni. Matematik kitabı buluyoruz. Şey bulduk çok ilginç. Biliyorsunuz klasik kimya eserlerinde semboller var. Bu sırlı bir şey olduğu için e, bundan anlamları çok zor. Bir tanesi bir alim oturmuş Osmanlı döneminde tüm kimya sembollerinin ne anlama geldiğine dair 75 yaprak, 150 bir kitap yazmış Sayın hocam. Bulduk, yeni bulduk. Verdim kimya tarihi çalışan arkadaşlar. Dedim şunu hemen yayınlayın. Arkadaşlar yeni keşif yapıyoruz 2021'de, şey 2022'de. Ayıp ya bu. Fatih döneminde yazılmış matematik kitabı buluyoruz, Do doğa fensi kitabı buluyoruz. Çok ayıp bir şey bu. Onun için envanterimiz yok. Bu hareket ederek, envanter olsa bile yetmez. İkinci çalışmaların artması lazım ki sentez yapabilelim. Daha ona ona gelmedik. Genç arkadaşlar buna yönelecekler. Ve bunu yaparken de kesinlikle bilim tarihi, bilim e, ta, bilimle felsefeyi birbirinden ayrı düşünmemek lazım. Rahmetli Hoca, Teoman Hoca, bunu aşmak için felsefe, tele, bilim diye bir kavram geliştirdi. Yani felsefe bilimsiz, bilim de felsefesiz olmaz. E, birlikte bunu ele, ele almak lazım. O kötü değiliz, gayet iyi gidiyoruz. Şimdi enstitüde kuruldu. Ee, ha şimdi şöyle, şöyle bir şikayet var. Efendim Ankara okuluyla İstanbul'daki okul farklı düşünüyor. Abi bırakın şu tek biçimce aydınlanma kafasını. Gadamer diyor ki aydınlanmanın bize yaptığı en büyük kötülük soyut bir özne düşündüğü için herkes aynı elbiseyi dikti diyor. Arkadaşlar elbise modeli elbise dikmek için şarttır. Ama gelen müşterinin de ölçüsünü alacaksın ya. Soyut bir özne yok karşında. E şimdi ne yapıyoruz biz? Adam uzunsa diyorsun ki ayaklarını kes pantolon sana olsun. Lan pantolonu uzatsana. Şimdi Ankara'daki arkadaşlarımız, hocalarımız ki pek çoğu benim büyüğümü hocam, farklı düşünecekler. Ben farklı düşüneceğim. Erzurum'dakiler farklı düşünecek. Bu zenginleşmeyi sağlar, ileride çıkacak bir kafa bir Türk bilim tarihçisi burada sentezleyecek, yepyeni bir dil öğretecek. Ya entelektüel uğraşı da tek biçimlilik olur mu ya? Asker miyiz biz? Ordu da olur. Ben uzun dönem askerlik yaptım. Yani Mehmet Ağam, Mehmet efendi değilim ben uzun dönem bilerek. Çünkü ben Türk'üm. Türk milletin en önemli tecrübesi askerliktir. Ben imkanım olmasına rağmen gittim uzun dönem askerlik yaptım. Az as olarak yaptım filan. Askerde farklı düşünmek bir yere kadar. Yoksa ordu da olur ya. Öl öl, diril diril odur. Ama Üniversite böyle çalışmaz ya. Herkes aynı düşünüyor. Birbirine saygı göstermeyi öğreneceğiz. Bunu öğreneceğiz yani. Ben farklı bir açıdan bakıyorum. Benim kendime göre bir yöntemim var. Remzi Hoca ayrı bir şekilde bakıyor. Gayet doğal. Ben Remzi Hoca'nın kitaplarını okuyorum. Katılırım, katılmam ayrı bir konu. Ama birbirimizin farklı perspektiflerine saygı göstermemiz gerekiyor. Entelektüellik bunu gerektirir. Akademisyenlik bunu gerektirir. Tek biçimciyi. Bir bakış. Herkes tek şekilde inansın. ya Böyle şey olur mu? Mezhepler var, meşrepler var değil mi? Tarikatlar var. Hepsi ayrı ayrı. Yani hak bir yol çok. Değil mi? Bizim Alevi geleneğimiz bunu çok güzel e, işaret eder. Buna saygı duyalım arkadaşlar. Ben tam tersine farklı görüşlerin olmasını çok anlamlı buluyorum. Demek ki kafamız çalışıyor. Hani İmam-ı demişler ki ya anlatıyorsun insanlar şüphe düşüyor. İyidir diyor. Şüphe düşen insan bir kafası olduğunu hisseder diyor. Bu Gazze sözüdür. Evet, çünkü düşünmeye başlamıştır. İyidir bu tür farklı düşünceler. Yani onu da yeri gelmişken söylemiş olalım. Evet. Saate bakıyorsun. Hayırdır yoruldun mu genç? Ben daha yeni başladım ha. Burada bir beyefendi soracaktı buyurun. Çok özür dilerim. Önce arkadaşımıza verelim sonra size sırayla yani. Ben Konuşmanızın başında TİKA'dan bahsettiniz. Havutayı da Türkmenistan'dan... E, ya ben o tecrübeleri yaşadığım için. E, biz de TİKA'dan geliyoruz, sizi Ankara'da görmek görmekte de son derece mutlu ediyor. ediyoruz. O başkanımla da e, tekrardan burada görüşmeniz e, mümkün oldu sayenizde. Eyvallah. E, şimdi yine konuşmanızda doktora tezlerinin içeriklerinin e, veya kalitesinin 200'ün üzerindeki üniversiteden çıkan kaliteden bahsettiniz. Ben Bürokrasiye bakan tarafından e, düşüncenizi almak isteyeceğim. Sizce Türkiye'de akademi bürokrasiyi e, yeterince besleyebiliyor mu? Örnek vereyim ben en son sizinle yolunuzun geçtiği bir dedim, Açtım, baktım. Yani ürün deydim. Ben sahadaydım. Mutlaka bilmem gerekiyor. Ne çalışırmış? Bilelim parmağını geçmez ve benim için aslında hiçbir şey ifade etmeyen çalışmalar kurumum adına da mükemmel adına. Bununla ilgili sizin şimdi burada yeni bir göreviniz de var. Akademik zaten hayatın içerisindesiniz. Bir şeyler yanlış yapmıyor. Yani bir şeyler... Soruyu şöyle sor. Bırokrasi Akademi'ye ne kadar soru sorma tenezzül ediyor? <gülüyor> o da olabilir. Yani e, burada e, bu kadar e, sayılar artıyor. E, fakat içerik anlamında acaba bu devamını gelebiliyor mu? Bu problemi nasıl? Ben da neticede izlemek durumundayım. Bizim kadar yaşamıyorlar. Spesifik olarak sahada ne arzu ediyorlarsa o bilgiyi alıyorlar, çalıştırıyorlar ve ee, onu sana da bir şekilde süzüp bir üretime dövüşüyorlar. Yapmaları gereken neyse onu yapıyorlar. Bununla e, ilgili... Şimdi de, biraz önemli. önce dedim ki biz bir savaş psikolojisinde yaşadık. O psikolojiyi yeni yeni üzerimize atıyoruz. Ee, o dediğiniz perspektif ancak gelecek projesi çok açık, net olan milletlerin yapabileceği bir şey. Biz varlığımızı idame ettir ettirmek, kendimizi korumak üzere iş yaptık. Askerde bize şey anlatırlardı. Ellerde 60'ları lise talebesi az temin olurmuş. Yok, adam yok ya. Şimdi doktorasını bitirmiş olanlar ancak yapıyorlar. Nüfusumuz arttı. Kaliteli insan sayısı arttı. Bu yavaş yavaş olacak bir şey. Yani biz tarihten gelen yaralarımızı sarıyoruz. Her açıdan. Bunları bitirdiğimizi düşünüyorum ben. Yani 2000'den itibaren Türkiye yavaş yavaş ve böyle bir A kişisinin, B kişisinin, şu, u, grubun, bu grubun değil bu, Türk kurmay aklını hafife almayın arkadaşlar. Bin yıllık bir kurmay akıl var burada. Ucuz değil bu işler ha. Yani yavaş yavaş açıldı bu iş. Ee, şöyle bir cümlem vardı: Türk milletinin en önemli problemi geçmiş ile değil, geleceğiyle ilgili bir problemi vardır Ne demek bu? Bizim gelecek projeksiyonumuz ne? Biz nereye gidiyoruz? Amacımız ne? Çünkü bir insanın eylemlerine anlamı hedefi verir. Sen eğer kutuplara gideceksen bavulun ona göre hazırlarsın. Felsefe çantası diye bir tabir vardır. Çantanı bavulun göre hazırlarsın. Kutuplara herhalde yazlık ayakkabı koymazsın değil mi? Çöle gideceksen ona göre çantanı hazırlarsın. Bizim meselemiz nereye gideceğimizi bilmediğimiz için çantamızı bir türlü hazırlayamıyoruz. Bir karar verelim. Benim hiç şüpem yok. Çantayı da hazırlarız. Yola da çıkarız. Geçmişte ona göre örgütlenir. Tarih geçmiş değildir. Bak ben bir emekli olan bir genel kurma başkanıyla bunu tartıştım. Bana dedi ki, senin birkaç yazını okudum dedi. Çok geçmişe atıf yapıyorsun. Yanlış dedi. Tarihe atıf yapıyorum. Hayvanın da geçmişi var, evrenin de geçmişi var. Geçmiş bir e, tarih, bir gelecek itirakidir. Bir, bir, geçmiş o, bir, tabii bir geçmiş idraki değil. Bir millet geleceğe ilişkin bir eyleme kalkıştığında geçmişini istihdam edince o tarihe dönüşür. Yani kısaca biz geçmişimizle gelecekte karşılaştığımızda o geçmiş artık tarihtir. Türk milleti geçmişinde yaşıyor. Tarihte değil. Övünüyoruz, sövünüyoruz. Değil mi? Dıkıdık dıkıdık tarih bu. Öyle bir şey değil ya. Biz geleceğe ilişkin bir projeksiyon geliştirelim bir yola çıkalım. O geçmiş nasıl bizi hizmet edecek göreceksiniz. Çünkü Geçmişten sadece ibret alınmaz, kuvvet de alınır. Türk milletinin tarihi bu açıdan acayip bir doğalgaz rezervidir. İnanılmaz güç verir bize ama bir yola çıkalım ya. Bence problem bu biraz yani. Babuyu da hazırlayamıyoruz bir türlü. Bir karar verelim. Aramızdaki sorunlar da çözülür ha. Emin ol yani. Geleceğe dıgıtık bir çıkalım bak nasıl. Problemlerimiz unuturuz çünkü hedef problemi olmayınca bir kültür kendini aşan bir hedefi yoksa kendisiyle uğraşıyor. Bu insan için de geçerli. Kendini aşan bir fikri olmayan bir insan ya kendiyle kavga ediyor ya başkalarıyla. Hedef olan insan işine bakar ya. Akademide de böyledir ha. İşi olan bir hoca ne meslektaşlarıyla ulaşır ne öğrenciyle uğraşır. Ben bunu Arap dünyasında da Avrupa'da da Amerika'da tırgede gördüm. Bak fakültedeki hastalıklı hocalara hedefleri yoktur. Ya öğrencileriyle uğraşır takar asistan'a. Takar meslektaşına. Ya arkadaş işi olan bir adam vakti olmaz ki zaten. Ben dekanlık yaparken bir tane anlaşılmış geri geldi bana. Hocam şu hoca böyle yapıyor bu. Dedim ki ya o sen ne zaman başını kaldırıp da bunları seyrettin? Ne kadar çok vaktin var? işine bak. O onu yapmış, bunu bitmez ki ya. İşine bak. Bizim e, işi olan insan öteye bele dikkatini vermez. <gülüyor> Onun için e, Tika bu konuda da ya siz esas, ben geziyorum, esas TİKA yapıyor bu işleri ya. Hı. Pratik, somut, inanılmaz işler yapıyor. Bak söyleyeyim ben, gezdiğim her yerde TİKA şeylerini görüyorum. İki bir proje, yap. proje yaptınız. Bir alacağım, hemen bu nicelik şey, yani bu <gülüyor> politik bir dil oldu. Hocam ben kaliteye bakıyorum, kaliteye. Kaliteli işler de yapılıyor, çok güzel çok işler çok var. Evet. TİKA gerçekten ee, Şeyin, Ömer Ömerli Barkan Hoca'nın kolonizatör Türk dervişlerinin çağdaş bir yorumu gibi. Emin ol yani. O açıdan çok iyi. Böyle yorumlamanız... Yok ben, ben off'tayım, ben kimseye borcum yok. Direktör olmayı da düşünmüyorum, ben veririm fırçayı hiç. böyle bir derdim yok yani. Evet, var mı başka arkadaşlar yoksa kapatalım mı? Ee, başka bir beyefendi vardı genç, Gözlük de soru hanımefendi. Buyurun. Ee, Gözlük dedin, kusura bakma. Estağfurullah. Hı. Ee, aslında konumuzla pek bir alakası yok ama az önce birkaç defa sözü geçince ben hazır sizi yakalamışken bir sormak Beni istedim. Dün yakaladın mı nerede? <gülüyor> <gülüyor> ee, rahmetli Şaban Teoman Duralı Hoca'nın e, Kutadgubilik, Türkçe'nin felsefe bilim sözlüğü diye bir çalışması vardı. Evet. Onu ben bundan birkaç sene önce alıp keyifle okumuştum ama bildiğim kadarıyla şu anda baskısı durmuş durumda. Ve e... Baskısı mı yok? Devamı mı gelmedi anlamadım. onu da soracaktım. Yani acaba <gülüyor> Teoman Hoca'nın vefat etmeden önce e, çalışmasını ee, devam ettirmek için ayrı bir gayret olmuş muydu ve e, baskısı e, o eser yeniden basılmaya baskısı, devam edecek. Baskısı hocanın tüm kitapları basılacak. Bir de hocam bir kü şey e, olarak, külliyat olarak. E, az önce askerlikten biraz e, bahsettik. Bahse mevzu oldu. E, Türkiye'de askeri liselerimizin kapatılması hakkında ne düşünüyorsunuz? O benim işim ediyorum. değil. Herkes haddini bilsin. Onu şey bilenlere sor. Ben Teşekkür. ne anladım bu işlerden. Teşekkür ediyorum. Ee, bir hiçbir fikrim yok o konuda. Şimdi bir şey, informasyon, malumat olması başka, marifet olması başka, ilim olması başka, irfan olması başka, Bu sıra düzeni gerektirir. Benim bilgim yok okuyun, son soruya geç. İkin, e, diğer soru, Hocanın kitapları külliyat olarak basılacak. Sözlükün devam meselesi gelince hiçbir sözlük tamamlanmamıştır biliyorsun, yani Rıza Tevfi'nin felsefi sözlüğü de. <gülüyor> Hoca e, biraz bizim gazımızla onu e, teşvik ettik hocayı hocam. Bir Teoman Duralı felsefesüzlüğü yazdı ya. Biliyorsunuz hoca 17 dil bilen bir adamdı. E, aşina olduğu dilleri söylemiyorum, bildiği dilleri söylüyorum. Aşina olduğu dilleri saysan yüzü buluyor. Yani en bir zekası vardı. Kulak memesi çok hassastı hocanın. Müzik hassasiyeti çok güçlüydü. Müzik hassasiyeti güçlü olanlar, bir hocam da biraz önce dedi, ilginç dil öğreniyorlar. Benim kızım 23 yaşında 5 dil biliyor. Çünkü müzisyen. Anladın mı yani bu ilginç bir şey. Ben de öyle bir şey yok. Ben davul çalmayı zor e, beceririm. Onun için dil öğrenmek zor benim için. Hoca çok dil kullanarak o sözlüğü de hazırlıyordu ama ömrü vefa etmedi. Sen devam edersin. Yani niye? Yok, niye kendini küçük görüyorsun canım? E, ama hiçbir sözlük bizde tek kişinin yazdığı sözlük tamamlanmamıştır. Mümkün de değil zaten. Ya Z'ye kadar geleceğini düşünsene. Ha. Ya hocam ben e, öbür dünyayı bir C'nin kütüphane olarak tasavvur ediyorum. Ee, orada yazarız artık sözlükleri diye düşünüyorum inşallah. Herhalde izin verirler. Sıkıntı olmaz. Evet hanımefendiyi alalım bitirelim isterseniz. Buyurun hanımefendi. Merhabalar hocam öncelikle ağzınıza sağlıklıdır. Eyvallah. <gülüyor> çalışıyorum. Hı -hı. Bunu yaparken de fen bilimleri ve doğa bilimlerinden ne kadar ayrı düşünebilirim? Hı -hı. Bunun bir imkanı var mı? Bunun üzerine Hı -hı. düşünüyorum bu aralar. Hı -hı. Çünkü bir fizikçi değilim, biyolog değilim, Hı -hı. kimyager değilim. Ben bir ilahiyatçıyım ve ilahiyatçı kimliğimi sosyal bilimci üzerinden yapılandırmaya Hı -hı. çalışıyorum. Evet. Ve sosyal bilimi düşünmenin de farklı bir mekanizma süreç işlediğini düşünüyorum. Hı hı. O yüzden bilim tarihinde özellikle kitapları açtığımızda bana şu yönüyle geliyor. Bir kronoloji. O bulundu, bu bulundu. Bunun ötesindeki mekanizmayı anlamak için acaba tarihten yalıtılmış bir bilim felsefesi mümkün mü? Hı hı. Hı hı. Benim söylediğim şeklinde şekli, şekliyle fen ve doğa bilimlerinin içeriğini anlamadan arkasındaki hı bilimsel bilgi üretme, yapısal mekanizmasını anlamak mümkün mü? Ve Kaç tane sordum. Bir dur. ben nasıl Nerelisin sen ya? Ben de Karadenizliyim. Nasıl anladım? Samsun'da. Aynı bizim Karadenizler gibi. 20 tane soru sordum. Ben hepsini unuttum. Çünkü siz sıkılmayın diye. Belki birleştirip cevap vermek istersiniz. O çok şey. Olarak. İlki neydi? İlki sosyal bilim metodolojisi. Yok, şaka diyorum. Şaka. <gülüyor> tamam sen tamamla. Tamam. Son da sorayım mı hocam? Sor. Belki de gerçekten birleştirmek istersiniz. Bugün peki bilim olmanın ölçütü ne? Bilimsel olmanın bilim, ölçütü. Bilim evet. Bir alanın bilim olması ne demek? Tabii. Ve bugün ya, hocam e, bir konferans daha vereyim ben. <gülüyor> evet. O zaman hocam tezvirim demek istat bu soruların hepsi çok önemli sorular ama kısaca cevaplayayım sana. Yani şöyle aslında gerçekten e, alanda bu soruların literatürsel bir Karşılığını bilim tarihinde, bilim felsefesinde, felsefede ve ilahiyat camiasında bulamadığım için sıkıştırmak Eyvallah. durumunda kalmış Şimdi olabilirim. Aslında bu işi en iyi ilahçıları bilmesi lazım çünkü İslam medeniyeti bir usul medeniyetidir. Usul abdesi, gusul abdesinden evladır, önemlidir der bizim eskiler. Çünkü usul olmadan bilgi üretilmez. Usulü fıkı olacak, fıkı yapabilirsin. Usul tefsir olacak, tefsir yapabilirsin. Usul hadis olacak. Çünkü İslam medeniyetinin zihniyetinde bilgi yöntem bağımlıdır. Mutlak rasyonilite yoktur. Ve bilgiye rasyonilitesinin yöntemi verir. Mutlak rasyonilite Tanrı'ya astır. Yani her, her tüm yöntemden üzerine bir yöntem o, o, mümkün değil. Dolayısıyla bunu ilaçların çok iyi bilmesi lazım. Tamam ee, Osmanlı medeselerinde okutulan e, müfredatın sıra düzenine baktığın zaman dil bilimleri Değil mi? Mantık ve hendese okutulur. Hendese geometri değil ama. Aksiyomatik sistem. İnsan aklı nasıl çalışır? Matematiksel düşünce ya. Yani. Bu yok bizde maalesef. Ben teklif ettim Milliyetin Bakanı, eleştirel düşünce dersi açılsın diye. Ee, Dolayısıyla yöntem meselesi sadece İlahiyatçıların sadece şunların, bunların şeyi değil. Şimdi her bilimin bir yöntemi var. Fizik bir yönteme sahiptir, matematik bir yönteme sahiptir. Bir de yöntem, meta yöntem, meta metodoloji dediğimiz, yani insan aklının çalışma biçimi üzerine de, değil mi? Meta metodoloji diyorlar buna. Şuna benziyor. Bu her dilin grameri vardır ama bir de meta bir gramer var. İnsanların dil üretme sistematiği üzerine çalışan. Bunlar çoğaltılabilir. Bunların hepsi üzerine e, ciddi üretimler var. Tamam. Şimdi e, bilimsel olan nedire gelince bugünkü ulaştığımız nokta açısından söylüyorum yöntem bağımlı bilgiye bilimsel diyoruz biz bugün. Mesela hadis bilimi dediğimizde belirli bir algoritması olan bilme tarzı bilimseldir. Yani rüyamda gördüm bu bilimsel değil bir algoritma yok orada. Yani kavram Nedensel? Yöntemsel ve eleştirebilir bilgi. Bir tür algoritma ne demek? algoritma? Basitçe şu, sizin değişkenleriniz belli olacak, işlemleriniz belli olacak, süreçleriniz belli olacak, sonucunuz belli olacak, bu sonuç denetlenebilecek, tekrar edilebilecek, eleştirebilecek. Buna bilimsel bilgi diyoruz. Bu ister doğa bilimi olsun, ister matematik bilimi olsun, yani biçimsel bilimler diyoruz, matematik bilimler mantık gibi, doğa bilimleri diyoruz, fizik, kimya gibi, canlı bilimleri diyoruz, biyoloji, botanik gibi, sosyal beşeri bilimler diyoruz, tarih falan filan, dil bilimleri diyoruz, dini bilimler diyoruz. Bak hepsine bilim diyoruz. Şimdi Yarat Föktes'i var, bu bilim okutuyor orada. Ama dikkat edin, kimse orada ben rüyamda gördüm, şeyhim söyledi, üstadım buyurdu, içime doğdu değil. Hesabı verilebilir, paylaşılabilir, denetlenebilir, tekrar edilebilir bilgiye bilimsel bilgi diyoruz biz bugün. Genişlettik bunu. Özellikle ee, gayistik bilimlerin, ee, dil, tey ve sonrasında bu genişledi. Anlatabildim mi? Dolayısıyla ilahiyat da bir bilim. Ama bu e, fiziksel bir bilim değil. O kendinden fark... Mesela matematiksel bir bilgi de değil. Değil mi? Einstein'ın meşhur bir sözü var. Eğer bir matematik doğayı açıklamaya çalışırsa kesinliğinden kaybeder. Ama kesinlik iddiasında olursa doğayı açıklamaz. Çünkü matematik maddesiz, içeriksiz, formel bir bilimdir. Biçimsel, formel bilim diyoruz zaten. İnanılmaz bir kesinliği var matematiğin. Ama bir şey açıklamaya, içi boş onu fiziğe uygulamaya başladığında kesinliğinden kaybediyor. Çünkü içerik kazanıyor. Değil mi? Yani her bilim kümesinin yöntemi kendisinde biraz farklılaşmakla birlikte ortak tanım budur. Algoritmik bir tanımdır bu. Ee, dolayısıyla bir hadisçi de denetlenebilir bilgi ürettiği müddetçe. Bilimsel bilgi üretiyor demektir. Anlatabildim mi? Rahat ol yani. İlahiyat da bir bilimdir. Psikolojik sıkıntı yaşama yani. Evet. Peki arkadaşlar, son bir soru yok. Ben iki el görüyorum. Evet. Tamam o zaman bu iki arkadaşı sabitleyelim. Çünkü Sayın Başkan yavaş yavaş koltuğun ucuna doğru gelmeye başladı. Hep ucunda mısınız? Yani ben acaba hani mesaj mı al, veriyorsunuz hocam? Tamam hocam. Hocam merhaba. Merhaba. Efendim. Hoş geldiniz Ankara'ya. Ben arkadaş lugatlardan bahsettiği için... Sormak istedim aslında sormayacaktım sonra ama ee, Mustafa Namın siz büyük felsefe lügatını hmm. bir büyük düz bir olması lazım takdim ettiniz. Recep Ab yağılıca evet, hazırlamıştı büyük bir emek vererek e, takdir ediyorum Haz evet hazırladı onu. Şimdi ben o lügatı çıktığı an aldım okuyorum kitap okur gibi okuyorum çıktı ama nasıl aldın matbahan bekledin? Ya şöyle İnşansa... Şaka düzenli ya esprileri yapmaya ama çalışıyorum. Şey Seni. Ben zaten arıyordum. Tamam. Doğru düzgün bir lügat bulayım, okuyayım ya bu Türkçenin <gülüyor> şöyle tarihini göreyim evet. diye. Aslında Türkçe nazlamış en büyük sözlük ama. işte ikmal edilmiş tek lügatımız o galiba. Çünkü Rıza Tevfik evet. 42'de... Cumhuriyet süre... gazetesinde tevfik edildi o. Evet. Hatta bizim fakültemizde de bazı formalarla alakalı evet, yazılmış. Evet, evet. Ama itirazlar edilmiş. <gülüyor> yani kullandığı dilden evet. ötürü. Ben şunu soracaktım. O lirası mutlaka gözden geçirdiniz, okudunuz. Tabii, tabii bakın Türkiye'deki tüm ideolojik gruplar o sözlüğü görmemizden geldi. İslamcısı da, soluncusu da, kemalistisi de, yolcusu da, gölcüsü de. hiç kimse o sözlük ile ilgilenmiyor. Yani Çok de... ilginç ama. Ee, ben... yani, hakikaten bir kültür sosyolojisi açısından psikolojiden çalışılması lazım. Yani hani Bir grup sahiplenir Diyelim ki Osmanlı Türkçesi, adamda kaç tane de dil var mübarek. Tercihleri yüzünden. Yeri geldiğinde Türkçe kelimeyi tercih ediyor. Yeni üretilmiş. Bu sefer diyelim ki klasik Türkçeciler itiraz ediyor. Yeri geldiğinde diyor ki ya bu Osmanlı Türkçesiyle üretilmiş karşılık daha doğru. Bu sefer yeni Türkçe itiraz ediyor. Yeri geliyor diyor ki ya bunu Almanca bırakmak daha doğru. Bunun Türkçeleştirilmesi doğru değil. Bu sefer ulan adam hiç kimseye yaralamamış ya. Ve tabi biz onun Osmanlı Türkçesi nüshası da vardı bende. Ee, gerçekten bir vaka o ya. Türk kültürünün travmasını çok iyi gösteriyor o metin açıkçası. Yani iyi ki hatırlattın. Benim kendisi komisyonlarda da bulunduğu için Ya öğretmen felsefe öğretmen adam e, ailesi cumhuriyetle bir problemin onu aile değil. hani dersin ki cumhuriyetle problemli devlet öte... cumhuriyet gazetesinde tefrika ediliyor ya bir araya getirildiğinde kimse dikkat etmiyor. Halbuki ona dikkate alsak şey gibi işte sadece metinleri dikkate alsa, Türk Matematik Tarihi çalışmaları belki 50. adımdan başlayacak. Unutuldu gidiyor yani. Hocam şunu söyleyecektim ben Rogat'ı hemen hemen okudum. Yani yüzde... sana, sana uzak biraz ama değil mi? Anlayabilir mi? E tabi ben o dili biliyorum. Ha. O dil dediğin Türkçe ya. Yani Doğru da nasıl... yani böyle söylemek mecburiyetinde ha, kalıyor ha, insan. Ha çok iyi yani bence her felsefecinin bilim tarihinin masasında olması lazım. Yani şunu söyleyeceğim bir emek var orada. hocam, yüzde yanlış diyor adam. Yani ben yüzde diyeceğim ama kim diyor yanlış? Şeyi namıçan kurumun bulduğu kelimelerin belki ekseleği için bunlar maksadı ifade etmez diyor. Kadın ne? Berk. Ya bu bir görüş. O da bir pozisyon. Şimdi İsmail Karan'ın bu konuda çalışmalar var. İlk felsefi kelime Batı felsefesi kelimelere karşı üretilince. ...suali onunla tartışıyor, onunla tartışıyor. Ya bu tartışmadan korkmayalım ya. Yanlış desin. Sen de savun. Hocam şu anki sansürün sebebi o bence ama. Hı? Yani onu eğer dediklerine bakarsak adamın... ...felsefe dilinin bugün en azından zaman içinde değiştirilmesi lazım. Kullanılan Değilsin. kelime. İşte Değilsin. o bahsettiğiniz o görmezden gelmenin sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. O da adam belki çok yük yükledi felsefeciler işlerine gelmedi. <gülüyor> Çünkü şunu söylüyor, Türkçüysek usulü daresinde yapacağız bu işi. Türkçe buna kadirdir, kendisi de saydan... Aydın Sayıl Hoca'nın bu konudaki görüşleri bile Türkiye'de dikkate alınmadı. Hocanın çok müthiş bu Türkçe kelime meseleleriyle ilgili makalleri var. Ama ilginç bir şey, hızlı iş yapmak istendi, alimane fikirlere itibar edilmedi maalesef. Aydın Sayıl hoca kimse dikkate almadı. Çok ilginç şeyleri var, yorumları var bu e, kelimeler üzerine. Bu bizim şimdi bak, bunları tespit ettik, kavgaya, gürültüye, ayrıştırmaya neden? Var? Bunları çözeceğiz. Neticede bizim kültürümüzün bir tecrübesi bu. Ötelemeden, kakalamadan, e, tahkir ve tezif etmeden netice Cumhuriyet'in bu dönemi de bizim kültürümüzün bir parçası. O taraf bunları müzakere edeceğiz. Başka türlü aşamayız yani. Cepheleşerek, sen onu savun, ben bunu savuayım. Ne bu? Futbol maçındaki ya. Bu kültürümüz bizim yani dilimiz, hata yapan da bizim atalarımız, doğru yapan da bizim atalarımız değil mi? Oturacağız, bunu birlikte çözeceğiz. O bir görüş, o bir görüş. Buradan bir yeni bir görüş çıkartacağız. Belki başka biri diyecek ki, hiç birinize katılmıyorum kardeşim. Ben şu görüşü teklif ediyorum, o da gayet güzel bir şey yani. Rahat ol yani, gerilme. Farklı görüşler görünce, farklı pozisyonlar görünce... ...hiç gerilmeyin gençler. Rahat olun, ne kadar güzel ya, düşünen insanlar almış olmuş bu ülkede ki farklı farklı fikirler üretiyorlarmış, de. Tamam. Hocam, yani yani bence çok büyük bir imkan. Yani eskiyle yeni arasında böyle gidip gelerek bir orta yolla <gülüyor> dil kurmak bir mümkün değil. Entelektüel için eski olmaz. Bizim Göktürklerin Orhun Yazıtlarından itibaren bugüne kadar her şey yenidir. Hepsi bizim ya ne eskisi ne ortasını şeyi. Sürekliliği esas alacaksın. O süreklilik içinde varlığı tezahür eden her şey yenidir. Rahat ol yani. Hepsi bizim onların eleştireceğiz, karşı çıkacağız, ayıklayacağız. Yeniden hepsi bizim. Tamam Peki son bir hanımefendi vardı zannediyorum. Buyurun hanımefendi sizi de alalım. Hoş geldiniz. Hoş ee, sizce bir bedeniyet veya bir ülke fark etmez. Bilimden uzaklaştığında mı yoksa toprak kaybettiğinde mi güçsüzleşir? Arkadaşlar ya Yadalı düşünmeyin. Ee, İslam düşünce geleneği diyor. İbn Adun'un güzel bir örneği var. Evet piramidiyeldir. Bir unsur, bir yerden başlar, bir yerde biter. Şimdi soruya bana, Hocam, e, Türk olmakla Müslüman olmak, ya kardeşim, bir kümeye mensup olmak, diğer kümeyi yok etmez. Ben insanım. Türküm, Müslümanım, Trabzonluyum, Ofluyum, fazla Fazlıoğlu sülalesindenim. Birbirini niye bundan naksetsin ya? Bir insanın kimliği ontolojik tabakalaşmaya göre oluşur. Tek bir tabakamız yok ki ya. Sırf Türküm, sırf Müslümanım, sırf Karadenizliyim. Bunun anlamı yok ki. Ontolojik tabakalaşma diye bir şey var. Evrende nesneler bir ontolojik tabakaya göre inşa ediliyor. Bir mensubiyet diğerini reddetmez. Tamam. Bilim mi, toprak mı? Her ikisi. Hele Türk'sen Toprak çok önemli. <gülüyor> Bizde tabi, Karadeniz mitolojisi diye bir şey var, İlk kavga bir sınır kavgasıdır bizde. Hz. Adem biliyorsunuz ofludur. <gülüyor> <gülüyor> Herkes gülüyor. Halbuki tabi yeryüzüne atılınca ofkıçın çım diyor, orası ofkalıyor. Rahmetli annem derdi ki, Adem yeryüzüne indince, mitoloji bu, aç kalmasın diye ona tarım öğretilmiş. O da ekmeye başlamış. Ekiyor, ekiyor, ekiyor. Durmuyor bir türlü. Tanrı demiş ki Cebrail'e git bir sınır çek. Bu bütün dünyayı tarlaya çevirecek. Cebrail geliyor sınır çekiyor, Adem geliyor ya, zorluyor. Diyor ki şey. Buraya kadar. Yok diyor. Burası hep benim. Mülkiyet fikri. Karınız da biliyorsunuz en büyük kavga sınır kavgalar, kan davaları hep oradan çıkar. Düz arazi yok. Dolayısıyla sınır, mülkiyet çok önemli. Toprak bizim için tabii Karadenizler için önemli, Türkler için çok önemli. Biz bir, bir avuç toprak için dünyayı yakarız. Değil mi? Bir sürü destanımız var bununla alakalı. Ama böyle değil. İşin esprisi bu da. Bilim de önemli, toprak da önemli, bayrak da önemli, su da önemli. Yani su mu, yemek mi? Ya manyak mısın? Böyle bir mukayese olur mu ya? Yemek de önemli, tuvalete gitmek de önemli. Hadi ye, gitme tuvalete bakayım. Ya arkadaşlar niye bir yetkinliğimizi diğer yetkinliğin yerine ikam ediyoruz ki? Böyle düşünmeyin gençler ya. Gök gibi düşünün. O da lazım, o da lazım, o da lazım. Bu şekilde düşünmekte fayda var. Beni dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Bu, bu toplantı serisinin e, çok verimli, bereketli, hayırlı olmasını diliyorum ve Türk Tarih Kurumu Sayın Başkan'a ve değerli arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum. Size de bu güzel Ankara havasını bırakıp gelip bir Trabzonlu'yu, bir oflu'yu dinlediğiniz için ayrıca müteşekkirim. Sağ olun, var olun. Sayın hocam çok teşekkür ederiz. Bu evet. düşündürücü ve bence ilginç konuşma için. Evet. Ee, şimdi e, izninizle Kurum Başkanımız Sayın Profesör Doktor Birol Çetin'i, hediyelerinizi takdim etmek üzere çağırdım. davet ediyorum evet. Kitap değil. Gelin diyor. Kitap, kitap değil mi hocam? Yok kitap zaten yolluyoruz. Bilip kuruluyoruz. Şey yollamıyorsunuz. Geçen sene yolladık. Bu sene daha yeni kitaplarımız. <gülüyor> hocam şöyle bir Ankara tablomuz var. Onunla ilgili bir program. Hocam ben Ankara'da olayım. Onu çağıralım. Bu, bu buna göre program yaptık. Oradan bir tane daha var. Şöyle bir Evet, Bey ekrandan... tüm ekrandan kim konuşma olduğunu öğrenmesi hanesiydir çünkü şeyde web sitesinde haberler. Bir buçuk dakika çekiyoruz fotoğrafı. Değil mi? mi, de de. fotoğraf. mi? Olay projesine <gülüyor> <gülüyor> Bu da hocam bu sene büyük dağılımımız görevi <gülüyor> çalışma yaptı. Bu şekilde Teşekkür ederim. Teşekkür evet. Fuaye alanında sohbetimize devam edebiliriz.